Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Bu dersimizde Melhame-i Kübra Armagedon diye tesmih edilen büyük savaş Hazreti Mehdi'nin çıkışından bir hayli zaman sonra Deccal Aleyhane'nin çıkışından 7 sene kadar önce vuku bulacak. Yani bu savaştan 7 sene kadar sonra teccal çıkacak. Onun için çok önem arz ediyor. Bizim de dibimizde, yani şu anda tabii bizim dibimizde diyoruz, şu andaki haritalar itibariyle tabii. Şimdi Suriye'nin turumu ne olacağı belli değil, kaça bölünecek, ne olacak. İnşallah bölünmez, edilmez ama tabi bu olaylar da daha ne zaman olacak yıllar sonra? Ona da çok zaman olduğu için bir hali zaman var. O zamanki haritalar bilmiyoruz ama şu anda bizim sınırlarımızda cereyan edeceği şu andaki hesaba göre açıktır. O yüzden allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin ve bizleri Hazreti Mehdi'ye e, asker yetiştiren e, bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Nesillerimizden deccala iman edecek e, ve Allah'a inkar edecek e, bedbahtlar halka eylemesin, nasip eylemesin. Amin. Onun için bu dersi iyi dinleyelim. Şu anda herkese e, mesaj atalım. E, işte ders başladı. Merhamet dersi diye. Nasıl olsa herkes evlerinde e, bu dersi kaçırmasınlar canlı canlı efendim yapalım. Ve çünkü son dersimiz Ramazan Şerif giriyor. Ramazan Şerif'te devam edemeyiz. Zaten melhame dersi bu derste bitiyor. Ama esas savaşın ne sebeple çıktığını ve nasıl geliştiğinin tümünü anlatacağım. İnşallahur Rahman. Rabbim bana yardım etsin. Çünkü rivayetler çok muhtelif. Kaynaklar çok dağınık. Konuyu toparlamak zor. Fiten hadis-i şerifleri Asla sorunu değil. Görmez'in dediği gibi haşa. Ama fiten hadislerini birbirine rapt eylemek, irtibat sağlamak, aralarında irtibatı kurmak çok meleke tetebduat, araştırma derin ilim ister. O da bende ne arar? Ama işte toparlayabildiğim kadarıyla 5-10 kitap onlarca hadis-i şerifi gözden geçirdim. Bunları size arz etmeye çalışacağım. Tertibi zor yani sıra. Çünkü mükerrere düşülüyor. Diğer bir hadis-i şerifte daha uzun anlatıyor. Bir hadis-i şerifte kısa anlatılıyor falan. Ondan dolayı bazı tekrara düşme şeyi oluyor. Ama tekrara düşmek asla yanlışa düşmek anlamına gelmiyor. Çünkü Mühim olan tenakuza düşmemek yani çelişkiye düşmedikten sonra tezata düşmedikten sonra tekrara düşmek kaçınılmaz olabilir. Bundan dolayı da hiç sizden özür de dilemiyorum. Çünkü e, hadis-i şeriflerin akışına göre okumak durumundayım. Mümkün mertebe tekrardan sakınmaya çalışacağım kafanız karışmasın diye. Efendim kardeşlerim şimdi... Ee, geçen derslerimiz, bunlara belki dört de mutlaka dinlemeniz lazım. Birbirine e, bağlı şeyler var tabi ki. Bu derslerde e, Hz. Mehdi'nin e, Mekke'de e, üç, e, zuhur edeceği, biat alacağı ve bu biatın ardından e, efendim e, halifeliğini ilan edeceği o İslam aleminden birçok orduların ee, özellikle Horasan'dan, Türkistan'dan, Türkmenistan'dan, Afganistan'dan e, siyah sancaklı orduların kendisine destek vereceği e, ve 7 alimin her birinin 313 e, müridiyle ve talebesiyle birlikte dünyanın en sadık, en salih velileri e, olarak ee, Hazreti Mehdi'ye biat edecekleri zaten Mekke'de onu bulacakları geçen derslerde anlatıldı. Ordu buradan kurulacak. Neticede Hazreti Mehdi e, Mekke Medine Hecaz e, havalisinde e, hakimetini e, tesis ettikten sonra nereye inecek? Kudüs'e inecek dedik. Buraya kadar konuyu getirdik. Özellikle bundan evvelki üç derste Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce olacak büyük alametler ve çıkışı ile birlikte e, neler olacağından bir, bir miktar bahsettik. Sonra şimdi Hazreti Mehdi Şam arazisinde bulunan Müslümanlar ve etrafında bulunanlar ve İslam devletlerinin birçoğu o zaman artık kaç devlet kaldıysa e, ona boyun eğecekler ve itaat edecekler. Ee, Tabi bu bir yayılma olacak. Çok büyük bir yayılma olacak. Ee, Tabi her kemalin bir cevali var. O ayrı bir şey. Sonra tekrar geri çekilme olacak Deccal'ın çıkışıyla. Geri geri geri geri yine Kudüs'te. Hazri Mehdi Kudüs'te geri dönmek zorunda kalacak. Bütün dünyadan çekilmek zorunda kalacak. Deccal çünkü 40 günde bütün dünya, dünyayı çiğneyip getirecek. Deccal'la ilgili 10 tane sohbet yapılmış. Yani 9 tanesi şu anda Youtube'da paylaşılmış. 9 tanesi Bunlar çok önemli ilimlerdir yani. Her peygamber ümmetini Deccal'dan sakındırmış ve her peygamber Deccal'dan Allah'a sığmıştır. Halbuki onların zamanında çıkmayacağını bildikleri halde. Biz hemen hemen dibine gelmişiz. Hala bu fitneden haberdar değilsek çok yazık olur. Yürüyetimize, çoluk çocuğumuza, torunlarımıza yazık olur. Çünkü biz onlara kendimiz bir şey bilmeyince ne verebiliriz, ne aktarabiliriz bu sayı hadis-i şeriflerden çok önemli bir meseledir. YouTube kanalımızda mutlaka o dersleri tek tek izleyin yani. Bunlar için her derste aynı şeyleri tekrar edemem. o ee, sonra tabii Deccal'ın da panzehir olmak üzere Ayşe ve Meryem Aleyhissalatu vesselam, vesselam nazil olacak. Yeniden bütün dünyaya İslam hakim olacak. O ayrı bir şey. Yani. Şimdi Hazreti Mehdi'nin çıkışından sonra eee Kudüs'e gelecek. Efendim, Mescid-i hilafetin baş şehri yapacak. Mescid-i bulunduğu Kudüs şehrini, Beyt-i Maktis, Mescid-i bir ismi de Beyt-i Maktis, şehir olarak adı efendim, kudüs Şerif, orayı hilafetin merkezi yapacak. Neden orayı hilafetin merkezi yapacak? Çünkü o vakit Medine-i Münevvere harap olacak. Harap derken iki haraplık var. Birisi kıyamete yakın viran olmasıdır. Birisi de e, Hz. Mehdi'nin Medine'de doğduğu halde, 40 yaşına kadar orada yetiştiği halde, sonra Mekke'de biat aldıktan sonra, tabii Medine'nin boşalması. Medine'nin haraplığı iki kere e, vuku bulacak. Ama esas haraplık bu e, Kıyametin önce izinde yani e, kıyamete çok yakın dönemde vuku bulacak. Değilse İbni Hibban'da zikrediyor. İbn Hibban biliyorsunuz çok büyük muhaddisdir. Sahi var onun da. Orada zikreden bir at vardır. Afi İbn Malik ile Şeir radıyallahu anh ta'nın bahad ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ema vallâhi yâhlel-medîne le tederrünne alil-avâfi Dikkat edin ey Medine halkı. Siz bu Medine'yi ee, kuşlara, kurtlara bırakacaksınız. Biliyor musunuz? Bunlar da e, avafi kelimesini de bilmiyorsa i̇şte Arap olmak yetmiyor. Lütu bilme yani istilahları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam istilahları. Helte drû avafi. Avafi nedir bilir misiniz? Kulle <gülüyor> Allah ve Rasulü alem, Allah ve bilir dedik. Burada tayr o sibâ kuşlarla. Sibâ canaval yırtıcı hayvanlar, kurtlar işte. Kurtlar kuşlar lafı da buna yakın düşüyor. İbn Kesir demiştir ki büyük müfessir, muhaddis. Burada deccal çıkmadan önce Medine yerle bir olacak, hakile eksan olacak maksadı taşımıyor bunun manası. O ahir zamanda olacak. Yani tamamen viran olacak, ıssız, sessiz kalacak. O başka bir şey. Burada deccaldan önce bir haraplığı söz konusu. Ama bu nedendir? Çünkü insanlar Mehdi ile beraber cihada gidecekler. Çünkü bu öyle bir büyük cihat ki Öyle bir faziletli bir e, mertebe ki Hazreti Mehdi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuşamamış, sahabeye kavuşamamış, tabiine kavuşamamış, hiçbir peygambere sahabına kavuşamamış. E, şu anda da olsa bizim gibi insanlar yani onlarda e, bizim masfımız da yani tabi'in miyiz, tabiimiz hiçbir şey değiliz. Dolayısıyla e, Hazreti Mehdi ahir zamanda met edilen ordunun sahibi e, ne güzel emir, ne güzel komutan, ne güzel ordu buyurulmak. Suretiyle Medfusena'ya mazhar olmuş. Ee, şimdi o günü Müslümanları da o fırsatı tabii kaçırmak istemeyecekler. Onun için eli silah tutan e, Medine'den cihada gidecek. Cihada gittiği için Medine'de e, bir e, tabii ki nüfuz azlığı e, zuhur edecek. Merkez e, olma durumu yok. E, çünkü mesele nerede? Mesele Kudüs'ün tahriri özgürleştirilmesi, e, Mescid-i Aksa'nın mamur edilmesi yeniden Bak şimdi ne halde perişan e, te, e, Yahudilerin elinde gasp etmiş Yahudiler Mescid-i Aksa'yı. Ne kadar zor durumda değil mi? Epey bir onlarca yıldır bu durumda yani Osmanlı'dan sonra belki 100 yıla yakın e, Mescid-i Aksa harap oldu. Peygamberlerin yurdu e, yüz binlerce yani 224 bin peygamberin ekserisi Mescid-i Aksa'da ibadet yapmıştır ya. Böyle bir yer şu anda Yahudilerin elinde yani. Kapıda Yahudinin bekçisi. Gireni sorguluyor, çıkanı sorguluyor. Ara sıra meslekselen yani Çin'e giriyor. Efendim, ayakkabılarıyla, bilmem nesine. Böyle bir durumdayız. Onun için oranın özgürleştirilmesi, oranın asıma yani merkez yapılması. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın nüzülü de Şam'a olacağı için. E, melhame Kübra, Büyük Savaş, ve Halep'te, yani e, bizim sınırlarımızda, Hamikova'sında, Mercidabık'ta yaşanacağı için bütün olaylar veya yani Mekke-Medine'de ee, ...bir olay olmayacak. Çünkü Mekke-Medine'ye Deccal bile giremeyecek. Deccal bütün dünyayı, bütün kıtaları çiğneyecek. Ezecek, geçecek yani. Ancak iki şehre giremeyecek. Birisi Mekke, birisi Medine. Öyle ne İstanbul, Ankara öyle bir şey yok. Her yeri çiğneyecek diyor Sayyat-ı İlla Mekke'te ölmediğine. Mekke, Medine. Mekke-Medine müstesna. Fakat e, o Medine'de de bir zelzele olacak. O zelzele ne kadar münafık varsa çıkıp Deccal'a iman edecek. Yani adam Medine'de de olsa kurtulamıyor. Kalbinde nifak varsa, nafıklık varsa, maraz varsa, şek ve şüphe hastalığı varsa, imansızlık illeti varsa o zelzeleyle Allah onu da oradan kaçıracak. Deccal efendim yakın yere kadar gelecek. Mescid Medine'nin merkezine giremeyecek. Yakın yere kadar gelecek. Alâ enkâbil Medine'ti. Bazı hadisleri alâ enkâbil Mekke, Mekke'nin de yollarının başında var diye de var. Ama daha kuvvetli olanlardan Medine'nin. Ama ikisi hakkında da bu rivayet vardır, hadis-i şeriftir, sahihte geçiyor. Medine'nin yol başlarında yani etrafındaki giriş yol girişlerinde melekler duruyor. Devamlı melekler duruyor, şu anda da melekler duruyor. Koruma muhafız melekler. Allah'ın meleği yok? E onların vazifesi orada ama La ya et deccal, deccal Medine'ye ayak basamayacak, çiğneyemeyecek. Mekke'ye de ayak basamayacak. Dolayısıyla burada Mekke Medine'de sorun yok. Sorun, Mescid-i Aksan'ın özgürleştirilmesi, Kudüs'ün fethi, gerçi onu da anlatacağım Kudüs savaşla fethedilmeyecek yani. Sulh ile e, Hz. Mekke Kudüs'e inecek, hilafetini ilan edecek. Zaten hilafetini Mekke'de ilan etti yani. Orayı başkent yapması, devlet başkenti yapması konusunda bir savaş çıkmayacak. Dolayısıyla burada Olaylar Şam topraklarında. Şam deyince sadece Şam'ın merkezini, vilayet merkezini düşünmeyin. Gulta var. Ondan sonra e, bu tarafta tabii Amikovas dediğim taraf Halep'ten sonrası tamamen Türkiye sınırı. Oralarda işte en büyük savaş Armagedon'un patlaması var. Ondan sonra daha önce e, İran'la Fars Fars milletiyle savaş var. Yine o da Huz ve Kirman kabileleri diye Bukhari'de de geçiyor. Onlarla savaşılmadan kıyamet kopmayacak. E, o, o bölge yine bu taraf. Ondan sonra e, hep olaylar bu tarafa yönelik. Ondan dolayı Hazreti Mehdi de bu tarafa doğru geliyor. Yani Kudüs'ü başkent ilan ediyor ki en azından Kudüs tam merkez ve ortada kaldığı için oradan e, orduları yönetmek, harpleri yönetmek daha merkezi oluyor. Zaten bu taraf Müslüman, e, bu tarafta çok gavur var. E, kafirlerle de uğraşmak bakımından yine Kudüs ve sonrası e, önem arz ediyor. Şimdi e, bu usta e, sayı hadis-i şerifte ki Ebu Davud da bu hadis-i şerifi tahric ediyor. E, Muaz ibn Cebel radıyallahu teala tarifatı hadis şerifte ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? İmran veytil makdis harab yesrib. Beytil makdisin mamur olması demek, Medine'nin viran olması demek. Çünkü İki tarafa birden yetecek kadar, iki tarafı şenlendirecek kadar İslam e, ordusu, İslam askeri, İslam, İslam ümmeti yok. Kalabalık yok yani. Arap milleti de az, Müslüman milli milletler de az. Yani şimdi e, Türk'ten de dünya kadar gavur olan var yani. 100 200 sene içinde ne kadar gavur oldu, ne kadar Müslüman kalacak Türk'ten, Arap'tan, Kürt'ten. Biz bunu bilmiyoruz ki. Ama Arap nüfusunun çok az olacağını Sayın Hadi Şerifler'de biliyoruz. Çünkü e, ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bölgeye intikal ediyor. E, Hadis-i şerifte sorulmuş e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Arapların durumu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Çünkü çok büyük e, kıtlıklar olacak, kuraklıklar olacak, açlıklar olacak, susuzluklar olacak. Onun için... Ama ee, Araplar e, Hazreti Mehdi'den önce zaten çok savaşlar olacak. Daha Hazreti Mehdi'den evvel. Onun için Arapların ekserisi Hazreti Mehdi zamanında yani şu anda 400 milyon Arap nüfusu varsa ekserisi helak olacak. Yok şu andaki gibi 400 milyon 5-10 sene sonra olur 500 milyon 600 milyon. Yani öyle gitmeyecek. Geri doğru dönüş yapacak. Şimdi belki artıştadır ama duraklamadan sonra tabii iç savaşlar dış savaşlar. Hz. Mehdi'den evvel çok katliamlar olacak. Özellikle Arap kabileleri arasında, Arap devletleri arasında çok büyük savaşlar olacak. Ondan sonra nüfus çok azalacak. Ee, e, Ümmü Şürek radıyallahu anh'a onun için soruyor. E, ya Resulallah fe, feynel Arabı yevmeyizi. Araplar o zaman nerede olacak? Mesela yine Esma bin Tiyezid e, radıyallahu anh'a validemiz size bir hadis-i şerif İmam Ahmed, Ahmed bin Ahmet'in müsterdinde var bu şerif. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber de kendi hanesindeydik, evindeydik. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, teccal çıkmadan üç sene önce gökten yağan yağmur yani dünya çapında yağan yağmurun üçte biri azalacak. Üç sene önce üçte biri azalacak. Düşün şu anda bile su, şu, efendim, e, sular yetmiyor. Zaten su savaşları niye deniyor? Hep önümüzde su savaşları bekleniyor. Ondan sonra gökten yağan yağmur üçte bir eksilince yerden de mahsul verim üçte bir eksilecek. Şu anda üçte üçü yetmiyor. Nerede kaldık üçte bir eksilecek. Detçal çıkmadan efendim iki sene evvel gök yağmurunun üçte ikisini hapsedecek, durduracak, yağdırmayacak. Buna mukabil yerde nebatının bitkisinin üçte ikisini eksiltecek. E dünya açlık kıtlık savaşına giriyor. 3. sene olduğu zaman sema bütün yağmurunu tutacak. Yani deçer çıkmadan e, bir önceki sene hiç yağmur gökten damla damlamayacak. Bu sefer Habesetil nebatuhu kullu. topraklar da bütün mahsulünü e, men edecek. E, ekin çıkmayacak. Felehayb gadu khuffin ve la zilfin illalek. Artık tırnaklı tırnaksız ne kadar canlı varsa yani insan hayvan hep şey helak olacak. Dolayısıyla Arapların da ekserisine tabi bu vuracak. Ee, Ayşe annemizde radıyallahu anh'a ondan da rivayet edilen bir hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifi de Ahmet İbn Hanbel yine ediyor. Ee, o da soruyor, e, bu kıtlıklar, savaşlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından beyan edilince, e, Dettçal'dan önceki sıkıntılar vesaire, Hazreti Mehdi'den önceki savaşlar Fehner Arabiye Meclisi'nin. O zaman Araplar nerede olacak? Sorusuna sallallahu aleyhi ve sellem cevabım kalil. Onlar çok az olacak. E, ve cüllü mü beytil makdis. Top tanıda Kudüs'te olacak. Yani hem nüfus çok az olacak ve nüfusun ekseriyeti çoğunluğu yani Arap ırkının şu anda bir, nerelere dağılmışlar. O zaman Sadece Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da olacak. Mescid-i Aksa ve civarı derken yani Kudüs şehrinde olacak. Fema yüzümü mümin yemedi miyat tam? O gün müminlere yemek olarak ne yeterli gelecek, ne bulacaklar da yiyecekler? Burcu sallallahü alem tesbih kuvvet tehlili, et Subhanallah, la la la, la Allah akbar. Demekle Allah Teala onlara kuvvet verecek. Yani yemek yemişten. Şimdiki zamanda et yemekten, but yemekten daha fazla kuvvet gelecek. Zikirle. Çünkü Hz. Mehdi'nin dönemi e, çok manevi dönem yani. O zamanda bulunanlar da, Bahtiyar insanlar tabii. Fe'il mal yevmeyizin hayır O zaman hangi mal daha hayırlı olacak? Hangi kazanım yani? İnsanın neyi olsa yatın mı, katın mı, villan mı, uçağın mı, nerede insanlar? Dünya zaten efendim, çöküntüye gidiyor. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir çocuğun olsa da diyor, sana bir su getirebilse, bulup su getirebilse, sana su verebilen bir çocuğun varsa ondan daha büyük bir kazanım yok. Yani herkesin bir değerli varlığı var. En değerli varlığımız ne? Bazen bazı insanlar belki arabası... 2 milyon, 3 milyonluk arabası olan var. Belki o çocuğundan daha kıymetli arabasının şey der. Belki yani. O kadar materyalist insanlar da var yani. Çünkü ne daha fazla para ediyor? Çocuğun para etmiyor. Uçağım daha fazla para ediyor. Villam daha fazla para ediyor Belki de ona bakar. Ben bilmiyorum. E, kapitalizmin dini imanı para. Yani diyor, senin bir çocuğun varsa veya bir yardımcın, bakıcın neyse yanında bulunan biri varsa o sana bir işte ne bileyim biraz su getirebiliyorsa bir damla bir yudum demeyelim de yani içecek kadar ihtiyacını, hacetini, abdestini, taharetini görecek kadar sana su getirebiliyorsa ondan kıymetli bir varlığın kalmayacak diyor. Yemek mi? Fena taham. Ne yemeği diyor. Ne yemeği? Nerede buldun yemeği? Üç sene da yemek mi kalır? Ha şurada, biraz kuraklık olması için millet birbirini yemeye başlayacak. Şu İstanbul durumu görmüyor musun? Az daha şu yağmurlar yağmadan evvel ee, yok iyi %20 kaldı. 15'e düştü. Bilmem ne barajlar kurudu. Bitti bitecek. Ne kadar tedirgin olduk ya. Tövbeyi ya Rabbi. Tahret alamayacağız, kokuşacağız dedik ya. Yani o durumu bile düşündük yani. Haberler devamlı kurudu, kurudu, kurudu, bitti bitiyor. Ama Allah Teala rahmetine bizi su vardı elhamdülillah Rabbimize bundan dolayı. Sonsuz ham cenalar olsun. Onun için e, nüfus az olacak. Nüfus az olunca Onlardan Beit Maktis'te Araplan eksereti, Beit Maktis'te, Beit Maktis'e sığınabilecek. Hazreti Meti de on Kudüs tarafına gelecek. Kudüs tarafına gelecek. Ee, Şam'a Şam da yakın olmuş oluyor. Kudüs tabi Mekke Medine'ye göre Şam'a çok daha yakın. Ondan sonra Kudüs'e geldiğinde ki mesele kütlesiz girecek. Yani Mescid-i Aksa'ya savaşsız girecek. Çünkü sürekli harpler, e, iç savaşlar, dış savaşlar, kıtlıklar, şunlar bunlar olduğu için e, Hz. Mehdi'nin zuhurundan evvel e, Kudüs özgürleşecek. Özgürleşecek derken, burada tabii büyük bir müjde var. Çünkü Hz. Mehdi'nin Mescid-i Aksa'da imam olmaz demek. Yahudi'nin orada Hakimiyetin hükümranlığının bittiği demek. Ama Hazreti Mehdi Yahudi'den mi orayı ele alacak? Başka birilerinden bir yönetimi devralacak veya zaten orada bir yönetim yok, yönetim kargaşası var. Öyle anlaşılıyor. Her yer yönetimsiz perişan bir vaziyette ortalık. Şimdi zaten o döneme kadar Yahudi kalacak mı? Yani Yahudi halk olarak orada kalacak. Çünkü meşhur savaşta efendim garkat ağacını dikecekler. Dik, taşlar, ağaçlar dile gelecek. Elayne verai Yahudiyen faktülü ey Müslüman. Gel arkamda bir Yahudi gizlemiş onu katlet. Bu sayı hadis. Bir de garkat ağacı onların ağacı çıkacak. O konuşmayacak. Şimdi onu ekiyorlar. Ona göre anlaşıyor ki nüfus olarak halktan Yahudi var. Ama yönetim olarak Yahudi'nin olduğuna dair bir veri yok. E demek ki daha önceden de Yahudi'nin hükümranlığı bitebilir ve ondan sonra başka devlet düzenle kurulabilir. Onlar da yok olabilir. O mesele ayrı. Çünkü e, Arap beldeleri, zaten bütün e, Kudüs'ün etrafı Arap beldeleri şu anda da. Bütün sağa, sağa dört tarafı Araplarla çevrili. E, Arap beldeleri yıkıma uğrayacak, paramparça olacak, İç savaşlar, kabile savaşları olacak. Ondan sonra e, kimyasal silahlar e, kullanılma durumu olacak. Bu kimyasal silahlar, işte bazı hadis şeriflerden de buna işaret çıkıyor. Çünkü büyük gürültüler kopacak. Geçen derslerde anlattım, Ramazan'da falan. Bütün yani ateş altında kalacak dünya. Böyle bunlardan bazı işaretler anlaşılıyor ki, küresel silahlar, kimyasal silahlar kullanılacak. Bu durumda o savaşların neticesinde İsrail'in durumu ne olacak şu andaki? E, İsrailoğullarının devleti düzenli olacak. E, dolayısıyla o muntıkaya isabet eden e, Arap Yarımadası'na veyahut e, şu andaki Tel Aviv yönetiminin etrafına i, isabet eden bütün Arap ülkelerinde e, nüfusu bu kadar azaltan e, efendim e, ortalığı e, tarımar eden, tahribe uğratan e, olayların e, sadece e, İsrail devletine Beni İsrail'e vurmaması düşünemez. Dolayısıyla onlara da, onlar da çok isabet alacaklar. Bundan dolayı. Burada bütün Müslümanlar dünyanın neresine varsa, sayı ve nüfus fazla değil. Horasan, daha Türkistan'dan başlıyor, Afganistan'a kadar Horasan şeyine giriyor. Horasan ismi büyük bir şey. Mağvera Nehir, Özbekistan, Semerkant, Bukhara, Bukhara, Türkistan, Kazakistan tarafı, Türkmenistan, oradan in aşağı Afganistan, e İran'da da bu Müslümanlar var, Ehl-i Sünnet. Yani Ehl-i Sünnet'i kastediyoruz. Bütün bunlar, e, ama tabii nüfus az. Buralardan e, dünyanın en hayırlı Müslümanları, Hz. Mehdi'ye e, etrafında, tam Mekke'deki bir atından beri çıkış yapacaklar beraber. Ondan sonra fetihler olacak, düşmanlar ezilecek, kahrolacak. E, batı alemi Doğu Alemi, Asya, e, tabii ki Yahudiler bunun arasında çok azınlık kalır nüfus bakımından hep azınlıkta oldular, olacaklar, kalacaklar. Hepsi barış yapacaklar, e, sulh yapacaklar, efendim, e, işte şartnameler imzalayacaklar ve Hazreti Mehdi de onlara e, zaten Allah'ın yardımıyla, inayetiyle büyük fetihlerle imza atacak, kimse önünde duramayacak. Hiçbir silah hiçbir güç onu durduramayacak, engelleyemeyecek. Bunlar manevi kuvvetler. Şimdi melemi kübra'yı anlatacağım. Orada yani ne büyük yardım geldiğini, melek ordularının. E böyle bir orduya karşı kim durabilir? Bu o zaman onlar efendim barış imzalamak isteyecekler. Hazreti Mehdi de Kudüs'ün kendisine teslimini şart koşacak. E, bu noktada onlar da onun emrine boyun eğecekler, tamam diyecekler. E Hazreti Mehdi de ne yapacak? E, Mekke'den e, merkezi Mekke Medine'den alıp özellikle zaten hilafet ilanı vesairesi hep Medine'de yok. Olayların hepsi Mekke'de gelişiyor. Medine'de doğması ve büyümesi var. İlk zuhurundan beri bütün olaylar Mekke, Taif o bölgede gelişiyor. E, Mescid-i Aksa'nın Beyt-i Maksin Kudüs'ün teslimini e, kabul edince e, kafir tarafı Efendim yaptı da Müslüman devletler de olabilir, yani Müslüman milletler de olabilir. Oradaki o zamanki yönetimde tabii söz sahibi. Hepsi kabul edecek. Ve böylece Azad-ı Mehdi e, Mescid-i Aksa'yı hilafetin merkezi yapacak. Zaten hadis-i şeriflerde e, da okuyacağız. Sümme hüdnetun tekürbeyni beyne benil asfar. Sizinle Rumlar arasında barış olacak. Mesela oralardaki hadis-i şerif ki hadis şeriftir. Hadis şeriftir. E, Müslüm'de var e, bu dağıtlar. Bu hadis-i hiçbirinde... Ee, Yahudiler geçmiyor. Yani Yahudilerle aranızda bir barış olacak geçmiyor. Hep Rumlar geçiyor. Zaten hadis-i şerifte rum ee, Kıyamet koparken insanların, dünya nüfusunun ekserisi Rumlar. Rum dediği Avrupa Birliği, Amerikan da aslı, İngiliz de aslı, Yunan'ın da aslı, Rus'un da aslı. Bunların hepsi Rum ırkında birleşir. Rum ırkında birleşiyor. Dolayısıyla şu andaki gibi haritaları, kıtaları, şunları bunları bir görmeyin. Şimdi Avustralya bile ayrı bir kıta falan ama yani Rum kökeni yine sen şeyine inersen kökenine inersen hadi şeriflerde Rum olarak geçiyor. Irk olarak dayandıkları ırk olarak. Şimdi mesela bizim Tatar diyorsun, Kırgız diyorsun, efendim şu diyorsun, bu diyorsun, Özbek diyorsun vesaire. Dünya kadar isim sayıyorsun, Yörük diyorsun, bilmem ne bilmem ne Topluyorsun gerisi Türk. Türke dayanıyor değil mi? Bunlar hep Nuh Aleyhisselam'ın torunları falan. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu o Yafes'ten geliyor öbürü. Zaten bizim babamız Rum ırkıyla Türklerin bu şeyinde falan Yafes'ten geliyor. Efendim Yahudiler Sam oğlundan geliyor. İşte efendim Afrikalılar, Zenciler, bütün siyahlar Ham oğlundan geliyor. Hep Nuhal Selam'ın çoluğuna dayanıyor. Onların oğullarından veya torununun bilin adı Rum mesela. İşte efendim veyahut da e, İshak Aleyhisselam'ın e, oğlu, torunu Rum. Öbürünün torunun adı Yunan. Yani Yunan. Bunların hepsi e, doğal isimler. Üzerinde tasarruf yapılmamış. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden, Nuh Selam'ın neslinden sonra İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden. Ekseriyet buna dayanıyor yani. Bu isimler onun için yapay isimler değil. O hadis şeriflerde şeriflerden için Rum geçiyor hep. Yani demek istiyorum Yahudilerin pek bir alemde şey yok. Merkezi devletleri, yürürlükte hükümleri yok gibi görünüyor. Çünkü bütün hadis şeriflerde Rumlarla aranızda diyor. Benil Asfar dediği babaları yani sarışın renginden Asfar ismini almış üstteki dedeleri çok ataları. Onlar da hakikaten ırk olarak da böyle beyazdırlar falan eee sarı şeye de meyllidirler esas ırkları. Ee, beni lasfar diye geçiyor yani sarı gibi bir şey yani Türkçeleştirdiğin zaman da şimdiki Türk Türkiye'de de sarı oğulları var onu haşa onları tenzih ederiz yani öyle e, o manada konuşmuyoruz lügat manasında bu Türkçesini çevirirsek bu manaya geliyor. Yani bu barışlar yapılacak hadis-i şeriflerde bunlara da işaret edilmiş oluyor. Şimdi Bu noktada e, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz e, buyuruyor ki Abdullah ibni el Ezdi radıyallahu anh Efendimiz'e e, bunu bildiriyor. Bu hadis-i şerif Ebu Davut'ta var, Ahmet Nambel'de var, Hakim'de var, Buhari'nin sahinde değil de Et-Tarihul et Kebir isimle serinde var. E, ne buyuruyor? Abdullah Havale, El Ezdi, Ezd kabilesinden, Ezd Yemen'dendir. Bu es kabilesindenmiş bu zat, sahabe-i kiramlar, efendilerimizden. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini benim başımın üzerine koydu. Sümme kâle sonra bana şöyle buyurdu. Yebni Havale, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanında işte böyle bir kişi var, dünyanın sonunda kıyamete kadar neler olacak, ya bütün millet toplanın da size anlatayım demiyor. Tek bir kişiye, Bulduğu yerde anlatıyor. O kişiden rivayet geliyor. Bak bütün ümmet kıyamete kadar dinliyor. Anladın mı? Ondan sonra sen de diyorsun ki nasıl böyle yüz binlerce hadis olabiliyor? Fiten hakkında bu kadar hadisler nasıl var? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e her dakika vahiy geliyor. Devamlı Allah'tan bildirim alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yanında o zaman kim bulundu onu şahit ediyor. Onu naklediyor. E çünkü her zaman bütün sahabesi nasıl yanında bilecek? Vefatına yakın zaten yüz on dört bin küsur sahabe olmuş. Nerede Medine'ye sığacak, mescide sığacak. Mescid-i Nebevi zaten birkaç bin kişilik. Onun döneminde. Veyahut da tamam veda açında 114 bin kişi toplandı. Hepsine bir veda hutbesi irad etti. O mesela müşterek ama onun gibi yüz bin kişinin, 115 hatta 10 bin, 20 bin kişinin bir arada sohbet dinlediği, hadis-i şerif rivat ettiği bir konu yok yani. Onun için hadis-i şeriflerin çok olmasına da taçyip edilemez. Şaşana şaşılır yani. Çünkü bir bilgi geldiği zaman Mevla'dan hemen o anda yanındaki buyuruyor. buyur diyor ki İbn Havale. E, yani Havale'nin oğlu manasında. İdarait el hilafete kad نزلت erzal mukaddesete, Sen gördüğün zaman diyor Halbuki İbn Havale öleli 1400 sene olmuş mesela kim bilir hangi senede ölse bile ortalaması bunun 1400 sene. Belki daha veliyse küsuru da var. Sen gördüğün zaman diyor, niye? işte şu anda sana bana söylüyor. O aracı, o bir aracı yapmış. Sen gördüğün zaman ne gibi Ebu Reyr genç birine işte Euseb-i Meryem'e sana İsa aleyhisselam indiğinde benden Ebu Reyni sana selam söyle diye selam söyle diyor. O şuur veriyor. Onu da, o da biliyor. O İsa aleyhisselamın inişine o çocuk tabiinden oluyor. Yani Ebu Reyni gördüğüne göre ona erişemeyecek. Bu işler böyle konuşuluyor yani. Çünkü Allah'ın vahyinde kesinlik var. Şüphe yok. Gördüğün zaman biliyorsunuz ama oldu bitti. Şu anda herkes öldü, kıyamet kuruldu. Mahşere... Yani tamam insanlar dirilmedi, mahşere çıkılmadı ama Allah'ın ilmeği üzerinde bu işler olmuş bitmiş. Ve zaten ayet-i kerimelerde ete amrullah Allah'ın emri geldi, kıyamet geldi diyor. İftira ise kıyamet yaklaştı diye ayette var ama... Öbür halde de Allah'ın emri geldi diyor. Anladın mı? Onun için Kur'an'ın birçok haletlerinde e, mahşerde buyrulanlar e, buyrulacak buyur, diye geçmiyor. Muzari e, müstekbel ile belirtilmiyor. Rabbiniz buyurdu diyor. çoğu olmuş bitmiş. Cennetin kapıları açıldı diyor. Onun için vahiy vahiyin mantığını güzel anlayalım allah Teala'nın ilminde zaman mefhumu yok, mekan mefhumu yok. Allah-u Teala zaman geçmez. Onun için e, Habibine buyurduğu bir şeyde de o hitab-ı üslubuyla beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ne buyuruyor? Yebneheval ediyor. Hilafetin e, arz-ı mukaddeseye yani Kudüs şehrine top, kutsal toprak. Oraya indiğini gördüğün zaman diyor. Yani mutlaka inecek demek istiyor. Ve o o hilafet e, ne zaman indi? İnmedi ki şu ana kadar. Peki bu hadis sahih. Niye inmedi? E, hilafet neredeydi? Hilafet etmediğine değil Hazreti Ali Efendimiz'e kadar. Hazreti Ali, Efendi, e, Ali Efendimiz'e önemli değil. Küfe'ye intikal etti. O da 4-5 sene halifelik yaptı. E, Küfe'den sonra Şam'a intikal etti. Şam'a intikal etti. Azri Muaviye Radıyallahu'nun döneminde. Ondan sonra e, Yeniden Emevilerin devleti Şam'da sürdü 80-80. Ee, efendim 83 sene kadar falan bir zaman bin ay e Ondan sonra Abbasiler Bağdat'a indi e Bağdat'tan bir kısım Mısır'a falan da Geçti Fatımiler dönemi şudur budur ama Onlar zaten tam bir Hilafet sayılmaz Oradan işte Memlük Selçuklular Osmanlılar Osmanlılar döneminde Yeniden Mısır'dan Son Mısır'daydı Mısır'dan aldı Yavuz Sultan Selim Han İstanbul'a getirdi İstanbul'dan da işte efendim 100 sene kadar önce hilafet ilga edildi. Yani buradaydı hep. Mescid-i Aksaya bu saydığım dönemlerde, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri saydım bak. Kaç merkez varsa saydım. Bunun dışında bir merkez yok. Bu merkezlerden hiçbirinde kudüs yok. Ama ne buyuruyor? Halifelik Mescidi Aksa'ya indiği zaman, Kudüs şehrine indiği zaman, gördüğün zaman Fakat denetiz zelazil. Büyük zelzeleler yaklaşmıştır. Sarsıntılar. Hem manevi sarsıntılar, savaşlar falan hem maddi zelzeleler. Çok büyük zelzeleler ama böyle batıran, gö göçüren. Vel belabilü belalar. Vel umurul izzâm. Çok büyük işler. Öyle büyük işler ki yani. Ya sen teccalın çıkmasından daha büyük bir iş. Adem aleyhisselam'dan Kıyamete kadar Deccal'ın çıkmasından daha büyük bir fitne olmamıştır ve olmayacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. En sayadı şerifinde buyuruyor ya. Sen ne diyorsun ya? Büyük işler sen ne arıyorsun? Yani zaten Hazreti Mehdi'nin çıkıp Kudüs'e halifeli ilan ettiği zamandan sonra diyor. İşte o dönemden sonra zaten Deccal'da yaklaşıyor. İşte Armagedon 7 sene kalıyor Deccal'a. Düşünsene. Büyük işler yaklaşıyor. İbni Havale buyurdu. Benim bu elim senin başına ne kadar yakın? E zaten mübarek elini İbni Havale'nin başına koymuştu. Benim bu elim senin başına ne kadar yakın? İşte o zaman kıyamet insanlara ondan daha yakın. E çünkü neden? Artık e, Deccal'dan sonra İsa Aleyhisselam nazır oluyor zaten. Deccal'ı o gebertecek. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'dan sonra İslam bir daha bir dünya hakim olacak ama bunlar 40 senelik şeyler falan böyle dünyanın 7000 senelik ömrüne göre 40 senenin, 50 senenin, 100 senenin yani 7000'de biri etmez. O bakımdan kıyamet çok yaklaşacak buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine taberhanede geçen bir hadis şerifte. Ebu Şadi Hudri Radiyallahu Teala Teala diyor. Buyurur yaḫrucu raculun Ümmetimden bir adam çıkacak. O benim sünnetimle hükmedecek. Yunzelullahu alel O zamana kadar kuraklık olacak. Allah onun sebebiyle gökten yağmurlar indirecek. Ve tukhrucu Ve yeryüzü bütün bereketlerini, mahsullerini onun hürmetine çıkaracak. Temtelu ke Dünya cevrü cefa ile zulümle doluyken Allah o Hazreti Mehdi'yle yeryüzünü adaletle dolduracak. Ya'melu alâ zilme sebâ sinîn. Bu ümmetin üzerinde yedi sene hüküm sürecek. Bu yedi sene hüküm sürmesi demek kırk sene kalacak ama rivayetlerin en uzunluğuna bakarsan kırk. Ama bunun içinde yedi var dokuz var falan bunların manası yedi sene bütün dünya tam Müslüman olacak. İsa Aleyhisselam indikten sonra. İsa Aleyhisselam'la birlikteliği yedi sene. O yedi senede de zaten bütün dünya tek İslam'dan başka din kalmayacak. Ümmetimin tamamı diyor. Dünyanın tamamına 7 sene hakim olacak. Ama ondan evvel de tabi bölgesel işte söyledik Arap Yarımadası, ondan sonra işte Mekke Medine, ondan sonra bütün Mescid-i Aksa onları söylüyoruz. O dönemin tümü kırkı bulur. Ve Yenzülü Beyt-i Maktis Mescid-i Aksa'ya inecek. Yani Beyt-i e inecek derken halifelik oraya inecek. Hilafet oraya inecek. Şimdi hal böyle olunca ee, kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usta ne bunu? Muazi Cebel Efendimiz rivat ediyor. bu davut hadisidir. İmran-ı Beytil Maktis, Kudüs'ün şenlenmesi, mamur olması Hz. Mehdi ile Harab-ı Medine'nin viran olmasıdır. Yani çünkü oradan mücahitler, Hz. Mehdi'ye iltihak edecekler e, Allah yolunda fetihler ve cihatlar için. Dolayısıyla Medine'nin şenliği e, bozulacak, nüfusu azalacak. Ve harab yetirip, Medine'nin viran kalması, ıssızlaşması, e, merkeziyetini kaybetmesi, hurucul melheme, melhemenin çıkması, melheme armagedon, büyük savaş. Büyük savaşın çıkmasıdır. Çünkü Hz. Mehdi Mekke'deyken, Mekke, Medine şenlik. Ne zaman? Baya bir zaman sonra yani, baya bir yıllar geçecek. Mekke, Medine'den Kudüs'e, halifeliği getirecek. Kudüs'e halifelik geldiği zaman doğal olarak bir de büyük savaşlara hazırlık olduğu için, büyük fetihlere, cihatlara e, efendim, yelken açıldığı için e, mücahitler e, yani eli silah tutan Müslümanlar e, Medine'yi terk edecek. Bu da e, Armageddon'un büyük savaşın çıkmasının zamanının yaklaştığı demek. Melhame'nin melhame çıkması Melhame'nin çıkması yani Armagedon'un çıkması ne demek? Fetho Konstantiniye. Konstantiniye'nin fethi demek. Konstantiniye Roma diyende var. İstanbul diyende var. Tabi o zaman İstanbul'un fethi derken İstanbul'a bir savaş olmayacak. Yani Türkiye ile İstanbul'la bir savaş olmayacak. Fakat e, Armagedon'dan kaçan e, Rum ordusu Yavurlar ki 960 bin kişi şimdi anlatacağız. E, Türkiye geçecek. Bozguna vurayınca Hazreti Mehmet orada Türkiye geçince tabii bir daha onların yakalanması, esir edilmesi dolayısıyla onlar İstanbul'a kadar demek o şey e, ne diyeyim sana evet efendim tsunami gibi düşünürsen basacak geri. E, gerisinde de biz bizim taraf var. Eee onun için e, Hazreti Mehmet'i bir de bunlarla uğraşacak. Yani İstanbul'da bulunan ve civarında bulunan e, kafirlerin esir edilmesi. Ondan sonra Roma, onun arkasında Roma var. Yani zaten Hazreti Fatih de İstanbul'un fethinden sonra hedefi nereydi? Romaydı. Ve zaten Roma'yı fete giderken şehit edildi, zehirlendi. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin de şeyi aynı Hazreti Fatih'e e, yani nasip olmuş İstanbul'un fethi. E, Hazreti Mehdi de o izi sürüyor yine. O nasıl Roma'ya gidiyordu? Onu o nasip olmadı. O Hazreti Mehdi'ye nasıl bozacak? Öfetül Konstantiniye. Kostantiniyenin fethi demek. Yani İstanbul'un e, küffardan tahliyesi, e, Rumların e, efendim saldırısı demeyelim. Bozguna uğradığında e, istilası da e, yani. ...harp manasında bir istila anlaşılmıyor buradan ama... E, ...tabii... ...buraya kaçtıkları anlaşılıyor... ...onların derlenmesi, toparlanması... ...bu da huru cüddetcal... E, ...tabii ki burada... E, ...İstanbul'da bir sene duracağına dair rivatler var... ...çok camiler inşa edecek... o zaman kaç yüz sene sonra... ...efendim camiler yıkılır, harap olur... ...büyük zelzeleler var önümüzde... E, ...taş üstünde taş kalmaz... ...beden üstünde baş kalmaz... Yani neler olacak onları biz bilmiyoruz. Ama çok mescidler imalacak. Fakat esas Roma'da, e, Roma'da, sonra Venedik'te, Avrupa'da, e, tü, şeyinde İstanbul'un bir kısmı Avrupa, bir, bir kısmı Avrupa yakası değil mi? Avrupa'da 7 sene kalacak. Fakat o 7 senenin bitiminde de hurucu deccal, deccal İran'dan çıkacak. İspahan'da. İspahan nerede? Tabi haritalar değişebilir. Ben şu andaki İran demek istiyorum. Yoksa İspahan o zaman ne olur ne olmaz. Bilmiyoruz haritada kim nerede yani. Şu anda sen efendim, Halep Suriye diyorsun. Yarın Halep Suriye'de kalacak mı? Misal. Veyahut da Suriye diye bir devlet haritada kalacak mı? Şimdi bile işte e, kafirler üçe bölme projesini yaptılar. E, e, fiilen de Efendim işte Şam merkezi şeyi, PD bilmem ne bir tane e, Siyonistan kurdurma peşindeler. Ondan sonra böyle bölgesel şekilde e, Arapı, Kürdü bilmem ne ayrıldı yani, Nusayrisi, Laskya tarafı işte bilmem ne e, ne yapacaklar belli değil. Allah Teala'nın ne yapacağı belli ilmez elisinde de bunların yani e, planlarını biz bilmiyoruz. Gerçi biliyoruz ama ne kadar. O planlarını gerçekleştirebilecekler. Allah fırsat vermesin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Amadi hadis-i şeriflerin beyanı ve çile Kudüs'ün şenlenmesi, Medine'nin viran kalması, Medine'nin viran kalması, Armagedon'un, Melhame-i Kübra'nın çıkması, Melhame'nin çıkması, Konstantiniye'nin, Roma'nın fethi, Konstantiniye'nin, Roma'nın fethi, Dettcal'ın çıkması. Durum bu. Bunların hepsi kısa zaman içinde olacak. Yani Hazreti Metin'in ömrünün tamamı değil bu. E, Detçalın günleri 40 gün. Yani Detçalı öyle bir senelerce, yıllarca dünya içinemeyecek 40 gün. Ama tabii e, zor günler 40 sene gibi gelir. Şenli günler, ferahlı günler 40 sene, 40 gün gibi geçer. Ama zor günler, çetin günler 40 gün, 40 sene gibi gelir. O arı dava. Şimdi. Bu noktada Efendim sallallahu teala sellem ne buyurdu şey? Hazreti Muaz Cebel'e bu hadisi buyurduktan sonra ne buyurdu? Ee, buyurdu ki "Hada sahihun kemaa enneke ya Muaz huuna qa'idun." Ey Muaz, sen şimdi yanımda oturuyorsun ya da tam onu tek kişiye ne söyledi? Sen yanımda oturuyorsun ya. Sen şu anda yanında oturduğun rüya mı değil? Hayal mi? Değil. Evham mı? Değil. Hak mı? Hak. Hakikaten oturuyorsun yani. Ayıksın. Ay Maddi alemde oturuyoruz. Sen şurada oturduğunu bildiğin gibi bu benim dediğim haber sahihtir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O görmezin dediği gibi sorunlu değil fiten hadisleri. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi haktır ve sahihtir fiten hadisleri. Yani bu gibi bu okuduklarımı söylüyorum. Bu çünkü bu Davut zaten. Gudumisi tes hayatis. Sen burada oturduğun, bildiğin gibi inandığın gibi buna inan. Bu sahihtir ya Muaz. Aynı bunlar olacak. Hiç tereddüt etmeyin. Biz de bir nerede olacağız? Kabirlerde olacağız. Allah cümlemize iman selamet nasip eylesin. Zürriyetlerimizden nazimet etsin. Ee, askerler halka ailesin. Amin. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu aleyhi ve rivayet edilen bir hadis-i şerifte, yani merfu hadis hükmünde oluyor. Çünkü gayba dair haberleri sahabe-i kiram kendi kafasından veremez. Nuhayn İbni Hamad'ın e, El Fiten isimleri var. Nuhayn bin Hamad, Buhari'nin de meşhur Buhari'nin de yani. E, kıymetli bir e, muhaddisdir. Buyuruyor ki, e, bunu çok anlattık, kısa geçeceğim. Süfyani Şam yönetimi, o zaman Süfyanî'nin elinde. Yani bakın. Şimdi Şam'da yönetimde kim olacak? Süfyanî diye biri olacak. Araplardan biri yine. Yani Süfyanî şeyi, e, nisbesi yani Ebu Süfyan çocuklarından geliyor ama da Ebu Süfyan 1500 sene evvelki mesele 1450 sene. Yani o, ama o sülaleden geldiği için Süfyanî deniyor. O tabii Mehdi'ye karşı 12 bin kişilik bir ordu çıkaracak. Sayın i hadisi. Onu anlattım kaç kefe. Beyda Medine'den geçerken Şam'dan gelecek, Medine'den Beyda Beydadip Sahra var. Orada batırılacaklar. O zaman onların batırılma, yani Hazreti Mehdi'ye karşı da Hazreti Mehdi Kudüs'e gelmeden, Hazreti Mehdi Mekke'deyken, Hazreti Mehdi ve adamlarını yok etmek için Şam'daki Süfyanin yönetimi ordu çıkaracak. E, o Şam'dan, Tebuk'ten işte geliyorlar, Medine'den geçiyorlar, Medine'den, Mekke'ye doğru çıkarken Medine'ye yakın bir Beyda denen vadi var. O sahrada batırılacaklar. Bu sahi Müslüm hadisi. 12 binlik için bir kişi yok. Ondan sonra Şam ehline bu haber ulaşacak. Şam ehline bu haber ulaşınca onlar, yani onların şeyi yani hükümdarı, ona diyecekler ki Mehdi çıktı. Bu kadar senedir işte beklenilen ayetler, şey, hadis-i şerifler diyelim ayet kelimelerde açık bir beyan yoksa da hadis-i şeriflere havale ettiğinden bizi Resul'üm verdiyse alın. O noktada işaret var tabi. Bu kadar zamandır bir beklenen meyeti çıktı. Çabuk ona biat et, onun taatına gir, ona teslim ol. Yoksa seni öldürürüz diyecekler. Yani Süfyaniye'ye baş kaldıran adamlar var yönetimde. O da bakacak ki pabuç pahalı. Eee Mehdi'ye imha etmek için 12.000 kişilik ordu gönderen Süfyan'ı ona biat etmek için elçi gönderecek. O, bunun üzerine Hz. Mehdi Şam yönetiminin de ona itaate geldiğini, teslim bayrağını çektiğini görünce Kudüs'e o zaman gelecek halifeliğini orada ilan edecek. O zaman bütün dünyanın hazineleri, Kabe'nin hazinesini çıkaracak. Kabe'nin hazinesi çok büyük bir define var. Daha ne hazineler Allah Teala ona bütün hazineleri e, gösterecek. O hazineleri onun emrine amade kılacak. Araplar da, Acemler de, Rumlar da, müşrikler de yani dünyada tabii şirk koşanlar da var illaki herkes Yahudi, Hristiyan değil. Hepsi hiç savaşsız, min gayrikital, harp yok. Harpsiz onun itaatine girecek. Hazreti Mehdi öyle bir ahlakı var biz size anlattık. Kendisine Mekke'de bile biat edin ki adamın biri suyu. Ya bak bu sana biat etmedi. Uyandıralım şunu desele. Uyandırmayın diyecek. Hiç kimse ses yok. <gülüyor> Böyle çat pat gürültü yok. Hazreti Mehdi Allah'ın eee tecelli tecelliyatına mazhar bir insan. Aleyhir rahmetu ve rıdvan. Onun için öyle kanlar dökülecek yani ondan evvel çok savaş oluyor. Halifeler, o Arap kabileleri birbirini yiyecek, bitirecek yani. Hazreti Mehdi'nin döneminde böyle bir savaş yok. Ancak armeketon var. İşte o, o zamana kadar bir savaş olmuyor. Ve Hazreti Mehdi bütün herkesten e, biat alınca efendim e, tabi biat Müslüman'dan alınır da diğerlerinden cizye alınıyor veyahut teslimiyet e, c, fermanına boyun eğiyorlar. Cizye ödemeyi kabul ediyorlar. Böylece bütün dünya itaatına girecek. İtaatına girecekten sonra zaten ne? Kimle karışır? O da gelecek meslek sahaya. allah Teala'nın bildirimi, o kendisine gönderdiği ilham ile efendim çünkü Cibril Aleyhisselam ona da ilham getirecek. Onun için hata payı yok. Her müçtehitte hata payı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haşa hata payı yok. Çünkü vahiy ile müeyyed. Ebu Bekir Sıddık dahil, Hz. Ömer Efendimiz dahil, dört halife dahil ki onlar da müsteittir. Hulefâ-i râşidin onlar tabi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere olduklarından aleykümüs sünneti ve sünnetü hulefâ-i râşidin el mehîd mehtiyîne min ba'de arkamdan hidayet ermiş râşit halifelerim. Onlar da e, o noktada mahfuzdurlar, korunmuşturlar. Ama şair sahabe-i kiramda dolu müsteitt var. Vel müsteitt kat yoktur. Müsteitt bazen hata edebilir, bazen isabet edebilir. E veliçe kullu Her müşteidi isabet etmiyor. E çünkü bir konuda 3 tane ayrı müşteidin görüşü var. Nasıl ya üçü de isabet edecek? Allah'ın dinde hak vahittir, birdir. Onun için e, Hazreti Mehdi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlar yakfu eseri ve la Benim izimden gidecek, hiç hata etmeyecek. Niye? E, Cibril aleyhisselam'la da meyyettir desteklenmiştir mazardır. Ondan dolayı öyle Kudüs'e kendi kafamdan gideyim. Yok oradan sonra bir daha geri çekileyim. Şunu yapayım. Böyle bir şey yok. Diğer bütün e, sahabe dahil hepsinde bir hata payı olabilir işte adında. Hata de bir ecir alır ayrı dava. Hazreti Muhavir Radyan ve taraftarları on bin sahabe Hazreti Efendimiz'e karşı gelerek efendim e, hata ettiler. Ama işte hatası ettiklerinden bir sevap bir ecir aldılar. Hazreti Ali Efendimiz ve tarafı Etrafı iki sevabı aldı. Çünkü onlar isabet ettiler. E, dolayısıyla Hz. Mehdi'de böyle bir durum yok. Onun için e, hiç savaşsız bir şekilde çıt çıkmadan e, e, Kudüs Meclisi'de Sen ona teslim edilecek zaten. Kim ne diyebilir? allah Teala onu desteklediğine göre. Şimdi bu arada efendim Ümmeti bir Hazreti Mehdi Kudüs'e girdi. Ee, i̇mameti, hilafetini ilan etti. Zaten çoktan etmişti. Başkent yaptı Mescid-i Kudüs'ü. Ümmeti tevhid etti. Yani iddiadı İslam, iddiadı İslam. İttihadı İslam ancak Hazreti Mehdi döneminde olur. Hazreti Mehdi zamanına kadar bir e, ittihad vaat edilmiyor. E, Ve lâ muhtelifin diyor Kur'an. İlla men rahime rabbik. Rabbinin acıdıkları rahmetine mazar kıldıkları ehl-i sünnet ve cemaat müstesna. Kedi kalan ihtilafa devam edecekler. Nerede kaldı ki ehl-i sünnet de kendi içinde. 40 parça olmuş. Herkes ben. Ha tamam ehl-i sünnet itikatta birdir. Birbirini de tekfir etmez. Hepsi birdir. Ama tabii o benim hocam, o benim şeyhim, o benim müstadım. Şey. Yani, e, bu da doğaldır. Doğaldır. Ama tabii birbirini tekfir eder, kafir sayar, tazliler eder, bu sapıktır, bu yoldan çıktı bilmem ne. O zaman kendi mi yoldan çıktı? Menkale dallen Kim derse ki millet bu millet sapıtmış, kendi en sapıktır diyor. E Menkale alim foca hil ben alimim den ki cahiliniz ta kendisidir diyor. Tanis diyor. Hadi şerim. Onun için e, yani ehli sünnet içinde görüş ayrılıkları şundan da olabilir ama bu tazlile ve tekfire yani sapıktır, el-i sünnetten çıktı, kafir oldu demeye varmaz. Hiçbir da varmadı zaten. Varmadı. Ama sen diyorsun bu adam el-i sünnetten çıktı. E benim el-i sünnetten çıktı dediğim zaten el-i sünnet çıkmış. Niye? E çünkü zaten ayeti inkar ediyor. Ayeti inkar eden dinden çıkmış. Nerede kaldı el-i sünnetten çıkmış? Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ben kabir azabını inkar edene, deccalı inkar edene, İsa sem gökte hayatta olup şimdi ineceği inkar edene. Hangi el-i sünnette buna el-i sünnet diyen var? Bütün ehli sünnet bunları bir daha tehlike kabul ediyor. Çünkü bunlar zaruriyatı diniyede. Hakkında nasıl olursa kitap ve sünnet hadis-i şeriflerde sıhhat şartı aranıyor bu noktalarda. Faziletli ameller gibi değil bu. E, mütevatir, e, manevi tevatüre ulaşmış bu Mehdi'nin zuhuru meselesi mesela. E, sen şimdi bunları inkar ettiğin zamanda ben e, sana ehli sünnet desem ne olur yani? Benim dememle mi oluyor veya çıkıyor? E, şey belli yani. Halep oradaysa arşın burada. Önümüzde kıstas var. Kıstası müstakim. Dost doğru tartan terazi var. Kur'an sünnet. Ayet ve orada da Elhamdülillah ilim esbabı artıyor. Kaynaklarımız daha çoğalıyor. Çünkü yazma eserler basılıyor. Birçoğu hamileye konuyor, diziliyor. Yani kaynak artıyor zaten. E ve bu kaynakların hepsi birbirini teyit ediyor. Hiçbirbirini tekzip etmiyor el kaynaklarında. Bir tane el kaynağında milyonlarca belki milyarlarca eser yazılmıştır 1400 senede. E sen efendim, özellikle yani ilk yüzyılda belki telif zaman değil desen bile, 100 senesinde başladı telifler, yüzde. E nerede kaldı burada 1350 senedir hemen hemen telifat var, milyonlarca, milyarlarca. Sen bunları eli sünnetten olup da hangisi İsa selam nazil olmayacak diye bir rivayet zikretti, hangisi meti yoktu diye bir şey zikretti. Onun için bir tek İbn-i Macede, Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur. La 50 illâhaseb bir Macede geçiyor. E bunu da şarihler şöyle ediyor, beyan ediyor ulema. Bundan baksa kamil manada Mehdi İsa Aleyhisselam'dır. Çünkü o peygamberdir. Peygamber olduğu için peygamberliğini yürütmek üzere inmese de aslı nebi olduğundan, masum olduğundan kamil manada Mehdi odur. Onun için bazı adı şeriflerde ee, İsa Selamdan da Mehdi diye bahsediyor. Bunu bilmeyenler, bu ilme vakıf olmayanlar, karıştıranlar, e, Mehdi diye bir şey yok, İsa Selam inecek sadece diyorlar. Çünkü o Bukhari'ye falan hadis-i var diye. Ama o zaman Müslim'de geçen hadiste de e, Hz. İsa İbni Meryem aleyhisselam e, kimin arkasında kalacak? Minnellezi yusallimli Meryem'e Meryem o. Meryem oğlu İsa'nın arkasında namaza duracağı imam bizdendir diyor. Yani benim ümmetimden birinin arkasında koca İsa selam, ülü lazım kitap sahibi peygamber cemaat olacak diyor. Ve imamın küm keyfe entüm idânezele fîküm mümnü meryem ve imamın küm mümkün Meryem'in oğlu sizin için indiği zaman bak sizin diyor sahabeye. Çünkü bunu bize diyor şu anda sizin. E bize de nasip olmayacaksa biz bu hadisleri naklediyoruz o zamanki Müslümanlara diyor sizin. Çünkü bunlar kesin olacak. Şek yok. Meryem'in oğlanınıza indiği zaman imamınız sizden olacak. O gün haliniz nice olacak. İmamınız sizden olacak diyor. İsa Sayın muham olacak demiyor. E, Müslüm hadisinde de yani Mehdi diye, El Mehdi diye geçmiyor diye. E bu Davut'ta geçiyor, şurada geçiyor, burada geçiyor. İbn-i Mace vesaire birçok hadis kaynanda geçiyor. Ama Sayın Müslüm'de de ne geçiyor? İmam geri duracak İsa Sayın'ı görünce. İsa sen ne diyecek? Fena o kıymet. Tekat dementesi. Sen kıldır öne geç. Zaten öndeydi de. Tam namaza dururken tekbir alırken icat sen meslek sağdan kapıdan içeri girecek. O zaman saflar yarılacak. Öne kadar ona ya yolu açacaklar. Hazreti ne geri gelecek. Geri gelince ne diyecek? Bu kahmet senin niyetine getirildi. Çünkü benim geleceğim imam olacağım bilmiyordum. Öylesin kahmet ederken senin niyetine kahmet getirildi. Onun için sen geçecek. Ve onun arkasında kılacak. E, o kim o zaman? O imam kim? Mesih i o zamanki katrolü imamı mı yani? İsa Aleyhisselam normal vatandaşın arkasında mı kılacak? Dolayısıyla e, bu hadisten hepsi tevatür manevi derecesine ulaşmıştır. Eri de hiçbir kaynağında birbirini nakleden e, bir şey yoktur. Ancak senin ilmin yetersizse Şerh bilmesin, haşiye bilmesin. ulemanın beyanlarından haberin yoktur. Kendi kendine Arapça, Türkçe lukat açarsın ve da gidersin birkaç gün Arapça dersi alırsın. Ondan sonra Kur'an'a, sünnete mana vermeye kalkarsın. Kendinde dinden çıkarsın, milleti de dinden çıkarırsın. Lukat hocası derdi Efendi Hazretleri, bu Vahabi, Selefiler efendim. Çoğu lukat hocası. Yani kelime manasını alıyor burada. Ya burada bu manada mı? Her yer, yer senin verdiğin manana. her tarla aynı sabanla sürülmez. Senin bildiğin erayet el değil demiş adam. Kur'an'da dolu erayet el var. Sen bir tane biliyorsan hepsini oraya gönderirsin. Yani cahilin bir yok. İnsan cahiliğini bilirse bu da bir irfandır. Ama bilmez bilmediğini de bilmez. Bugün toplumun durumu yorumcuların, konuşmacıların bir, birçoğu. Bilmez bilmediğini de bilmez. Cehli mürekkep. Katlanmış cehaletle karşı karşıyayız. Ondan sonra cübbeli konuşuyor? Ya ne konuşuyor? Hayat konuşuyor. E senin okuduğun ayet-i o kaynaklara onları şerlerine aşeren inemediğin zaman da وَاِذْ <gülüyor> لَمْ يَحْتَلُوبِهِ فَسَيْكُولُونَ هَذَا اِفْكُنْ diyor Kur'an. Habibim senin anlattıklarına iddiaat bulamayınca bu eski uydurmalardır deyip geçtiler diyor. E biz de hadis okuyunca o da o kaynaklara inemeyince bulamayınca inanmayınca diyor ki bu da palavra atıyor hurafe sıkıyor. Niye dinlemiyorsun? Ben sana bütün kaynaklarını gösterebilirim. İsa Seyyem hakkında da kitabım var. Hazreti Metin'in Zuhru hakkında da kitabım var. Ki onlar da yeter tabii yani. Sonradan gördüğüm, ulaştığım kaynaklara göre onlar ana hatlarıyla birçok kaynaktan alınmış ama dünya kadar daha var. Bunlar birleştiği zaman bu kadar ümmet, bu kadar sahabe, bu kadar tabi'in, tabi'in, tabi, 1400 senedir bize ulaştırılan bunlarda yalanda nasıl birleşecekler? Bir kişi yalancı oldu, iki kişi yalan söyledi. Bu kadar ümmet say hadiste Allah benim ümmetimi yanlış inançta birleştirmez yanlış amelde de birleştirmez birleştirmez bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi sapıtır ama Allah benim ümmetimi sapıklıkta cem etmez buyuruyor Osman sen Allah Resulü tümden tekzip ediyorsun haşaükella onun için ihtilaf sürecek e, ayrılıklar sürecek Muhtezile fikri her zaman Şia, Cebriye, Mürciye, Müşebbiye, Mücessime, Muattile, Oha 72 tane fırka var. Bunlar devam eder. İktihat-ı İslam, İslam, birlesin. Çok iyi bir temenni. Ama ayet-i kerime ne diyor? İhtilaflar devam edecek. Ama Hazreti Mehdi'nin Zuhur vaktinde artık öyle el-i olan olmayan Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki ve Maturidiyeşeri bunlar kalmıyor. Çünkü Hazreti Mehdi zuhur ettikten sonra e, zaten onun buyurduğu, e, ona bildirilen hüküm o zaten benim sünnetim üzere gidecek diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri, sünnetleri ona öyle bildirilecek ki orada şimdi bu hadis zayıf mıydı, sahi miydi? Şafii ve İmam Şafii şu hadisten hüküm çıkarttım ama bu Hanife bundan bu konular kalmıyor ki. Kalmıyor. İlk kaynaktan direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden, sünnet seniyelerinden direkt isabet eden hüküm neyse onu icra ediyor. Ne iftilafı kalsın. Bütün ümmeti birleştirecek. Bunun üzerine bütün alem, dünya, Avrupa, başka bilmem ne, onunla savaş için hazırlık edecekler baştan. Fakat bakacaklar manevi kuvvetle müeyyed olduğu için e, karşısına çıkamayacaklar. Çıkamayınca barışa zorlanacaklar. E, Sufi imzalamaya mecbur kalacaklar. E, bu, bu noktada Batı, yani Rumlar denilen şey, şu andaki Batı dediğimiz Avrupa Birliği, Amerikası bilmem nesi, e, kalan neyse, efendim, bunlar e, Hazreti Mehdi ile barış imzaladıktan sonra onunla bir birleşme yapacaklar. O birleşmeyle beraber müşterek bir orduyla savaşacaklar. Şimdi e, bu Hadis-i Şerif'i okuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Tekûnü beyne Rum ve el Müslimi. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu aleyhi ve rivayet edilen hadis-i şerifte bu geçiyor. E, diğer hadis-i şeriflerde de geçiyor. Yani e, birçok kaynak var bu hususta benim size e, sayabileceğim. Hakim müstedirekte var. Yani bu konu barış olacağına dair. Ee, Tekun olacak beyne Rum ve beyni el -Müslümin. Rumlarla Müslümanlar arasında. Bu Hz. Mehdi dönemini anlatıyor şimdi. bir ve sulhun. Bir barış ve sakinlik olacak. Hatta yukatilü umam adun vellehum. Sonra birleşecekler müşterek bir düşmanla savaşacaklar. Şimdi bu müşterek düşman kim olduğu soruluyor. Bu noktaya vardığımızda efendim, bu müşterek düşmanın eee İran olduğu, Fars olduğu anlaşılıyor. Çünkü nereden anlaşılıyor? Ee, bir hadis-i şerifte ki Buhari'de de geçiyor. لَا تَكُوْ سَعَتُ حَتَّى ve Kirman. وَكِرْمَانٍ Huz ve kirman milletleriyle, kabileleriyle yani, savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Bu huz ve kirman da şu anda İran'da bulunan kabilelerden. İran'da bulunan, işte efendim eee Kabileler, Farslar, bilmiyorum ne bugün bile o İstanbul Sözleşmesine karşı gelenlerden e, iki kişimine e, İran uyrukluymuş, onları Türkiye, işte memleketine posta alıyor falan da işte şimdi onunla, onun haberler haberlerini böyle lan muhalifler adam gelmiş İran'a burada bir de burada gösteri yapıyor, bilmiyorum ne şimdi bir tanesinin şey Kermani diyor, yani, Kirmani diyecek de işte öyle ne yazdıysa pasaportta herhalde. diyoruz, Kermani diye bir şey yok, Kirman işte bugün haberlerde bile Kermani diyor ve Huz ve Kirman, bunlarla. Savaş, savaşıncaya kadar Müslümanlar diyor. Kıyamet kopmayacak diyor. Müslümanlara söylüyor. Siz savaşıncaya kadar. Işte Hz. Mehmet dönemindeki savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen diye siz diye hitap ettiği Müslümanlarla ilgili konular. Ee, bazı alimler Çin'le bir savaş çıkacağını e, bu noktada e, müşterek bir düşmanla e, savaş. Hatta iki düşmanla müşterek. Çünkü hadis-i şeriflerde iki geçiyor. Çünkü bir düşmanlığa savaşılacak sonra onların kalimetleri paylaşacak sonra bir düşmanla da yani birçok alim gördüğüm araştırmalarıma göre İran ve Çin Müslümanlarla Rumların bir barışı olacak Avrupa Birliği'nin bu barış sulh yani 4-5 sene sürüyor diyen var netinyat itibariyle 9'a kadar çıkıyor bu barış süresi. Ondan sonra zaten Armeği patlayacak. Bu arada, bu arada e, efendim ne olacak? E, barış olacak. O barış döneminde de İranla bir e, savaş olacak. Çünkü hadislerde Fars diye de söylüyor. Mesela Fars neresi? Pers deniyor işte. Pers mi? Fars neresi? Sen buna niye bu manayı nasıl çıkarıyorsun? Ya kardeşim nasıl çıkarıyorum? Bak Nuhaimi bin Hammadın. Ya Buhari Şeyhü'n-Nuaym İbn Hammad 1200 sene evvelki 1250 sene evvelki kitap ya. Orada İbn Mesud radıyallahu anhu merfuan. Ben ne dedim sana? Bu hadisler merfu düşük Orada söylüyor efendim. Eee hatta yuqatilum baksın. Müslümanlarla Rumlar arasında bir barış olacak. Ekun beyne'l-müslim ve sulhun hatta Birlikte müşterek düşmanlarıyla savaşacaklar. Onlarla ganimetlerini taksim edecekler. Yani savaştan sonra elde edilen mal, mülk, bilmem, hazine, define. Yani bütçe neyse. Bunları taksim edecekler. Çünkü ortak savaşa girdik. Rumlara da paylar verecek. Artık o zamanki Rumlar hangi yönetimi temsil ediyorlarsa, Avrupa Birliği'nin adı kalır mı kalmaz mı, hangi devlet kalır onu ben bilmiyorum ama ırk o ırk. Ganimetlerini taksim edecekler. Bu birinci savaş. Bu da baş, başka birileri. Tüm inne rum yeğzune maal müslimin Farise. Bak Berzenci El-İşah'da bunu alıyor. Nuhayn-i İbni Havad, Hammad Berzenci 200-250 senelik ama e, Nuhayn-i İbni Hammad'ın rivayetleri 1250 senelik. Daha da geri. El-Fiten kitabında. İşte ben IŞİD'le ilgili şu anda olacaklar 4-5 sene evvel okuduğum hadislerde de Nuhayn bin Hamad'ın kitabül Fiteninden, bütün vasıflarını, sıfatlarını hepsini saydık. Irak'ı kaplayacaklar, efendim Şam'a gelecekler, Irak'ta çıkacaklar işte efendim saçları şöyle olacak, efendim küngeleri hepsi böyle, efendim Bağdadi, Irak'ı, bilmem Dimeşk'ı böyle olacak makdisi bak hep, hepsini söyledim size nereden biliyordum? Beş sene 6 sene evvelki videolar ortada. daha o zaman kimse Türkiye'de IŞİD El-Kaide El eskiden biliniyordu Afganistan'dan ama IŞİD meselesi hiç böyle bilinmiyordu. Neler yapacaklar ne olacak. Dolayısıyla aynı kitap yani. Kaynaklar aynı. Sonra Rumlar Müslümanlarla birlikte Faris'e Acemlerle savaşacaklar. Pers milletiyle. Zaten İspahan Yahudileri şimdi orada herkesi ee, Müslüman mı zannediyorsun herkese? Türk mü zannediyorsun herkese? Azeri mi zannediyorsun? Cık. Yani orası e, e, kirli çıkın yani karma karışık ki çok e, Yahudilerin de bayağı orada merkezleri olduğu söyleniyor e, ve e, zaten hadis şeriflerde say hadis şeriflerde deccalın çalın İspandan 70 bin Yahudi ile 70 bin Yahudi ne demek ya? 70 bin Yahudi e, Türkiye'de yok. Şu anda koca Türkiye'de yok. Sadece İspan'da 70 bin Yahudi çıkacak ta o dönem. Onun için e, şu andaki tabi İran'ı, e, şu andaki halkını veya Azerileri veya Türkleri veya Müslümanları veya ortada da %20, %30 ehli sünnet var. Yani böyle düşünmeyin. Bu olacak olaylar e, ne kadar zaman sonra olacak. Ama Faris'e diyor, Fars milleti diyor. Yahudi milleti demiyor. Onu da hadis-i şeride Musarrahan e, İran, e, Fars geçiyor. Yani ırklar değişmez. Memleket adı değişir. Suriye'nin adı değişebilir. İran'ın adı değişebilir. İşte efendim e, Dubai'nin adı değişebilir. Abu Dabi'nin adı değişebilir. Ama Arap değişmez. Türk değişmez. Rum değişmez. Yahudi değişmez. Yahudi ırktır çünkü. Nasrani gibi değil. Nasrani Hristiyanlık dindir. Yahudi anneden e, ırka bağlı olduğundan Yahudi ırktır. Anladın mı? Nasrani değişir. Niye hadis-i şeriflerde nasara, nasranilerle birlikte olacaksınız, barış yapacaksınız, sonra savaşacaksınız demiyor da Rum diyor. Çünkü ırk değişmez. Çünkü bu Rumlardan çoğu Müslüman olacak. şimdi okuyacağım. E, Rumlardan çoğu Müslüman olacak. Müslümanlar tarafına geçecek. Dolayısıyla yani ırklar e, dinleri ba e, efendim bağlamaz. Rumun Müslümanı olur, Türk'ün gavuru olur. Anladın mı? Efendim, Yahudi'nin Müslümanı olur, ırk bazında konuşuyorum. Yahudi döner, İslam'a girer. Irkı Yahudi ırkı olabilir. Ama o Müslüman olur. Ama Kürt gavur olur. Misal. Yani hangi ırk, her ırktan her dine insan girebilir, geçebilir. Şu anda yok mu? Müslüman olan Yahudi yok mu? Müslüman olan Hristiyan yok mu? Rum yok mu? Yunanlı Müslüman yok mu? Irk olarak oradan gelen. Ama Arap'tan da gavur yok mu? Türk'ten de, Kürt'ten de gavur yok mu? Var. Allah'a inanmıyorum diyen dolu adam var Haşit. Yani Müslüman derken yani. Müslümanlık nerede kalmış? Adamsa da Allah bileyim ki her Allah'a inanan da Müslüman olamıyor. Peygamber'e inanacak, Ahmetü'l-Tesas'a inanacak falan ayrı da Demek istiyorum. Adam Allah'a bile inanmıyorum diyor hepten yani. Tamamen ateist yani. Dolayısıyla bunları doğru anlayalım, yorumlayalım yani. Sonra ne? onlar katlederler. Mukatilehum. E, Farslarla savaşırken onların eli silah tutanlarını katlederler. Ve esmune derariyehum. Ondan sonra e, işte zürriyetlerini esir alırlar. Harplerdeki durum bu yani artık. Eli silah tutmayanları da esir alırlar. Fetekulürrum. O zaman Rumlar. İşte Garp, Batı e, şimdiki tabirle. Derler ki el, ganaime Bak evvelce biz sizinden kanimetleri e, bölüştük ilk savaşta. E, i̇şte burada iki savaştan bahsediliyor. Bir, birine Çin diye diyen var. Ama birinin Fars olduğu hadislerde, Abdullah bin Mesud'un hadisinde kesinlikle Faris geçiyor. E, Buhari'de de Huz ve Kirman geçiyor. Zaten Huz ve Kirman da oranın kabileleri. Şu anda bile mevcut. E, Buhari'de bile geçiyor. Dolayısıyla e, o, o muayyen. E, Çin şeyi e, sarahat bir ifade yok. E, ama e, bazı şey, şarihler bunu söylemişler. Ama e, sonra diyorlar ki biz evvelki savaşta sizinle ganimetleri bölüştük. E, şimdi Fars milletinden de e, ganimetler alındı. Siz de bunları e, bölüşün. Bizimle diyorlar Müslümanlara, Mehdi Hazretlerinin tarafına, ortasına. E fe yekûs-sîmûn ve Onlar da diyorlar, malların hepsini bölüşelim. Mal tamam yarı yarıya. Müşriklerin yani tamamen dinsiz müşriklerin zürriyetleri var. onları da bölüşelim. Yarı yarıya. Tamam. Fe tekûlûr-rûm, Rumlar diyorlar ki, e tamam da siz sadece müşriklerin e, zürriyetlerini bölüştünüz. E ne yapacaktık diyorlar. Eşini burada de Fars tarafında ne diyorum sana? Müslümanlar da var. Yani ne kadar yavur olsa yav, yani o, o dönemde diyorum ne kadar gavurlaşma olsa da e Müslüman da var. E, dolayısıyla şu anda bile Çin'de bile dolu Müslüman var. Doğu Türkistan var. Her yerde var. E, efendim şu anda yüzde yirmi el sünnet var. Yüzde yirmi belki de fazla. Türkmen sahrağı hep el sünnet. E şimdi dolayısıyla onlar diyorlar ki e tabii bunların o zamana yansımaları var. Oradaki o zaman yaşayan insanlar gökten inmeyeceklerine göre buradan devam eden bir durum var sosyolojik durumda efendim. Ona göre devam edecek. Diyorlar diğerlerini niye katmadınız taksimat hesabına ganimet taksimine? Onlarda diyorlar ki yani kahsin bugün zarar almış ne Bunlar Müslümanların hanımı kızı çoluğu, çocuğu. Burada tamam toptan bir savaş olduğu zaman e, mecburen onlar da efendim e, esir durumuna düştüler. Ama biz Müslümanların hürriyetlerini ebediyen Rumlara, sizin payınıza da bu düştü. Al bu, bunu da yaralayalım. Diyemeyiz. Diyemeyiz deyince fekulune ne? Rumlar diyorlar ki kader tüm bina. Bize kader yaptınız. Katlar Türkçe'de katlar deniyor ya gayınladır Arapçada. Kader yaptınız yani katları aldatan. Hıyanet yaptınız yani. Biz bize Bizim anlaşmamızı bozun hainlik yaptınız. Ya biz sizden böyle baştan anlaşmadık ki bu zaten ganimete girmiyor. Sen ganimete girenden yarı yarıya isteyebilirsin. Bu Müslümanın karısı çoluğu çocuğu Müslüman gazı. Yani Haşa Işitçi şimdi ne yapıyor? Işitçiler kaidedir. Selefi Vahabiler Müslümanın karısını, kızını ganimet görüyor. Müslümanın çoluğu çocuğunu ganimet alıyor. Pazarda satıyor. 7 yaşında kızı e, sitede satışa çıkartmışlar. Tövbe ya Rabb'i. Işitçilere, kaideciler yani Hazreti Mehdi zamanındaki o ordu, yani bir Müslüman'ın e, karısı, kızı, Müslüman'ın Müslüman'a malı, ırzı, namz, her şey e, efendim, haram. Dokunulmazlığı var. E, kafirin de dokunulmazlığı var. Ama ne zaman da zimniyse, yani Müslümanlardan güvence almışsa, cizye ödüyorsa, dini yine gavur dininde de kalsa onun da canına dokunulmaz. Ama savaş hali başka bir şey. Sen ona Cizye teklif ediyorsun, teslim ol diyorsun. O cizyeyi kabul etmiyor, teslim olmuyor, kabul etmiyor. Senden savaşa kalkıyor. Savaşa kalkınca savaş esiri oluyor. E savaş esirinde de orada Müslüman varsa savaş edilen bölgede Müslüman varsa diyelim ki Fatih Sultan İstanbul'u fethetti. İstanbul'da Müslümanlar da vardı. Bir kısım Müslümanlar vardı bazı bölgelerde iskan edilmiş. E sen şimdi orada o Müslümanın malını, canını kanimet diye alıyor musun? Onun gibi Efendim nerede kaldı ki kafirlere de güvence verdiği, dokunulmazlık verdiği. Efendim hiçbirini Allah canına da şey yapmadı. Ve Hazreti Fatih İstanbul fethinde. Dolayısıyla burada Hazreti Mehdi tabii ki elbette ki hak üzere isabet üzere Onda hiç şüphe yok da yahu ganimet derken burada Müslüman olanlar zaten ganimete girmiyor. Ganimete girmeyince onlar bize savaşmadılar ki. Zürriyetlerimizle savaşmadılar ki. Biz bunu size veremeyiz. Biz bunları azat ediyoruz. Bunlar hür, hür yaşayacaklar. Onlar da diyor bize kadir yaptınız. Feterci Rum bir sahibin yeti. Bak şimdi bir şey. Rumlar ne yapıyorlar? Efendim e, Konstantiniyye'nin sahibine müracaat ediyorlar. Konstantiniyye'nin sahibi o zaman demek ki yönetim İstanbul'da. İstanbul yönetimi. Artık Konstantiniyye burası. Fekul diyorlar İnden araba kadarat ve onları hamle bir عدده ve temmin bir üdde ve şiddu minum kuvveten femdünnânu Araplar bize gadir yaptı bizi e, hainlik ettiler. Bizim sayımız onlardan fazla. Silahımız onlardan mükemmel. Ondan sonra kuvvetimiz onlardan şiddetli. Ne olacak? Femdünnânu katilun bize imdat kuvvetleri gönder. Biraz yardım çıkar asker ordu ver bize. Biz onlarla savaşalım. Ee, o zaman İstanbul yönetimi yani de bulunan yönetim diyor ki makunleğdirabiyim ben onlara kader yapamam. Böyle katkan etle umul fi Biz onlarla bu zamana kadar iyi geçindik. Bu zamana kadar savaşmadık. Ee, ben şimdi onlara sözümü bozarak, anlaşmalarımı bozarak efendim Araplarla işte o zaman Hazreti Mehdi ve ordusuyla e, hainlik yapamam diyor. Yani Konstantiniye yönetimi o zaman ki yani İstanbul e, yönetimi e, e, Türk milleti Türk Türkiye bu şeye girmiyor, bu tofa girmiyor. Fetüne sahip rumiyete nereye gidiyorlar bu sefer? Roma yönetimine gidiyorlar. Roma yönetimi işte Vatikan, papalık bilmem ne e, o şey zaten devlet yönetimi papalık. Bizim Diyanet gibi değil. Orası hem aynı zamanda müstakil bir devlet biliyorsunuz Vatikan. Bütün gavurların, garbın, batının, Rumun, Roma'nın ipi de onunla elde. Adam geliyor burada bizim dibimize, İdlib'e gidiyor, Erbil'e gidiyor, oradan e, nutuk atıyor. Bütün Hristiyanları birleştirmeye gidiyor, bizim dibimize, bir İslam aleminin göbeğinde, ortasında... Bütün Kürtler Müslüman, Araplar Müslüman. Orada gidiyor birkaç bin tane Hristiyan bulmuş diye. Onlarla beraber bütün İslam aleminin ortasına hançer sokuyor. Oradan pul bastırıyorlar. Bizim 20-25 vilayetimizi de herifin kafasının kırılacak kafa kırılası kafasının arkasına koyuyorlar. Yani öldün Papalık, Vatikan deyip Roma deyip geçme. Şu anda da baş aktörler e, tabii kısmen ipleri Yahudi'nin elinde, Siyonist'in elinde gibi gözüküyor ama öyle deme. Onlar da ayrı kafa yani. Herkes işine geldiği şekilde birbirini kullanıyor, birbirinden yararlanıyor. E, Roma yönetimiye gidiyorlar. Ona bu durumu haber veriyorlar. Diyorlar ki, efendim e, biz Araplarla barış yapmıştık. Epey yıllar bunu sürdürdük. E, bir, iki tane de savaşa girdik. Fakat bunlar son savaşta Fas milletiyle yapılan savaşta Müslümanların kendi çocuklarını, zürriyetlerini, karılarını, kızlarını e, ganimete saymadılar ve bize paylaştırmadılar. Burada bize hıyanet yaptılar. E bizim de neyimiz eksik? Ne bunlarla barış yapıp da nereye kadar bunları çekeceğiz falan diye bir çıkış yapıyorlar. E, gayeten tahte kulli isna elfen fil bahri. Buraya dikkat. Eee Roma, işte batının yine başkanı Ora, zaten ondan sonra Roma'da fethedilmeden rahat etmeyecek. Yani Hz. Mehdi ve ordular işte, şey, çibanın başı Vatikan, Roma. Ne yapıyor? 80 sancak tertip ediyor. 80 sancağın, her bir sancağın altına 12 bin asker verdiriyor. Artık o zamanki kalan, yani şimdi Hollanda var mı? Belçika var mı? Danimarka var mı? Almanya adı var mı? Onu ben bilmiyorum şimdi. İtalya var mı isim olarak? Ama o oralarda yaşayan batılılar, rumor'ı yani. Yine rumor'ı orada. Hadi Şerif'ten kesinlikle anlatıyor. Bu Hadi Şerif çok sahih. Kaç yerde var? Ahmet ve Ambell'lerde var. Ondan sonra e, bu eee i Kübra işte Armageddon buradan patlıyor. E, bu bu Hadi Şerifleri ben size defaat ile kaynaklarını zikrederek okudum yani ne diyor 960 bin ediyor 80 sancak her sancakta 12 bin askerleri var efendim bu da e, bundan evvel yine şöyle de bir olay gelişiyor onu da e, şey yapalım e, yani bir sebep yok İki, bir sebep daha var. Bir tanesi bu ganimet bölüşülmemesi. Bir tane sebep. İkinci sebep bu armekodon nereden patlıyor yani? İkinci sebep şu. Şimdi Süf yani Şam'da el akolunun evvelki dersler anlatmışım onu e, hazlimeti şey gibi e, koyun keser gibi kestiriyor. Süf yani e, Şam'daki yönetim zaten çöküyor. Çöktükten sonra Ş Şam'da Hazreti Mehdiye tahta giriyor tam. Ee, Rumlarla barışlar imzalanıyor. 9 seneye kadar bu barış süreci uzanıyor. Müslümanlar işte Farslarla e, efendim e, harp ediyorlar. Rumlarla beraber ganimet alıyorlar falan. O arada Müslümanların ordusuyla gavur ordusu iç içe durmuyor tabi. Çünkü bunlar namaz kılıyor. Rab'den <gülüyor> sonra ömürleri gavurunlarsa gavurunlar. namaz arttırsın. Tahret-i cenab Yani bir arada değiller. Ama bir barış imzalanarak bir birlikte hareket yapılacağı sahi. Müslümanlar bu tarafta dururken Rumlar da o tarafta. O arada Haçlılardan, Rumlardan biri Haç kaldırıyor. İki savaş kazandılar ya. İki savaşı kazanınca diyor ki galebe salip diyor. Haç kazandı diyor. Ya şimdi kardeşim sen barış imdalamışsın ve antlaşmalı şekilde müşterek düşmana savaşıyorsun. Sen burada haç, haç nedir? Dini bir ögedir. Dini bir öge olunca bu işin içinde e, efendim e, Müslümanların tabi damarına dokunuyor. Haç kazandı diyor. Haç kazandı deyince Müslümanlardan biri de kalkıyor. Belillahu galebe. Hayır diyor. Allah kazandı diyor. Böyle olunca bu ikisi efendim o haçın üzerine yürüyor. O haçı bırakmak istemiyor. Müslüman o haçı onun elinden alıp yani indirmek istiyor. Çünkü müşterek hareket ettikleri bir noktada Müslümanlara bu zül oluyor yani haçın kaldırılması. O arada yakın bir yerde bir Müslüman da geliyor, haçı enniyetinde kırıyorlar, efendim, parçalat, parçalıyorlar. Haç kırılınca, Rumların işte orada görenlerden, görgü tanıklarından bayağı bir kesim fırlıyor. Geliyorlar o haçı kıran Müslüman'ı öldürüyorlar. Halbuki o Müslüman o haçı kaldıranı öldürmedi haçı elinden almaya çalıştı. Ve haçı kırdı. Ama bu Rumlar haç kırılınca kalkıp gelip kıran Müslümanı şehit ediyorlar. Şehit edince Müslümanlar da ya tabi bu bölgesel o noktada geçer yani diyor. Müslümanlar da silahlarına silahlarına sarılıyorlar. Ve Rumlarla Müslümanlar arasındaki barış ortamı bozuluyor. Bu noktada Tamam orada bulunan bütün Müslümanlarla bütün Rumlar birbirine girip hepsi savaş yapıyor anlamında değilse de gruplar arasında olsa da bu savaş neticesinde allah Teala Müslümanlardan orada hazır bulunan ki bu Mercizit e, e, Tölül deniyor. E, burası İmam Berzenci'nin şeyine göre Lübnan'a yakın. Yani şu andaki haritaya da göre Lübnan'a yakın bir şey tepe de oluyor bu. Çünkü tabi ordular yayılmışlar yani şimdi hepsi bir yerde durmuyor. Lübnan'a yakın bir tepede bu olay vuku buluyor. O noktada allah Teala oradaki Müslümanlara şehadet nasip ediyor. Orada bulunan, hazır bulunan Müslümanların baştan sona hepsi şehit oluyor. Ama Allah Teala onlara çok yüksek makam ve derece ihsan ediyor. Yüksek şehitlerden sayılıyor onlar. Ama bir tane Müslüman oradaki Müslümanlardan bir tane sağ kalmıyor. Bunun üzerine efendim Rumlar Roma'ya hükümdarlarına diyorlar, Arapların şehrine kafi geldik. Hem pehlivanlarını, en mertlerini, yiğitlerini öldürdük. Daha ne bekliyoruz bilmem ne. Bu da bir sebep. Bu sebepler birleşince Roma yönetimi e, bir kadının hamilelik müddeti e, miktarınca 9 aylık bir süre zarfında, 9 ay içinde 80 sancak topluyor batıla, Batılılardan, Rumlardan ve bu 80 sancaktan her bir sancağın altına 12000 askeri koyuyor ve adet 960 bine pahalı oluyor ve 8 sancağın altında Efendim geliyorlar. Geliyorlar. Nereden geliyorlar? Şimdi burası da çok önemli bir mesele. Nereden geliyorlar? Efendim fil bahri e, denizden geliyorlar. Şimdi bunun e, ne önemi var? Bunun ne önemi var? Efendim şu önemi var ki deniz olmasından dolayı ne gerekmiyor? İslam beldelerinin, Türkiye'nin, İstanbul'un, işte bir Adana'nın, Mersin'in vesaire'nin işgali gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Şu anda bile bütün e, savaş ordularını e, ne diyor? U işte o zaman uçaklar çalışacak mı şu bu? Aynı bir konular. Teknoloji ne kadar işleyecek, ne kadar işlemeyecek. Ama uçak gemileri var adamlar. Şu anda bile savaşlar yaparken Türkiye'de mi geçiyorlar? Amerikan e, ordusu, bilmem nesi, Rus ordusu. Türkiye'den mi geçiyorlar? Denizden. O gidiyor Laskiye limanına iniyor. Öbürü oradan geliyor. Efendim işte Akdeniz'e geliyor. Şey, e, Amerikan filosu, bilmem ne. O zaman da diyor ki bak İbni Mesud Hadis'i bu oladı yallah. Sahir vad. Diyor ki denizden geliyorlar. İşte İmam Berzenci ondan dolayı diyor ki e, İslam beldelerinden olan İstanbul'un diyor o zaman tabi Osmanlı 200, 250 sene evvel bu kitap yazıldığı dönem Osmanlı hilafetin merkezde olduğu için İstanbul'u söyledi. şu anda Ankara başkenti ayrı dava. O zaman için İstanbul. Diyor ki İstanbul'un ve İslam beldelerinin o zaman şey bile Müslüman hep Balkanlar falan hep yani şu anda da Müslüman var ayrı dava da yani yönetim Osmanlı'da yani. Dolayısıyla İslam beldelerinin çiğnenmesi. Çünkü 960 bin kişilik ordu yani bu ordu Çin'e yeri işgal de istiladır. O bu gerekmiyor diyor. Çünkü diyor burada zaten denizden geliyorlar diyor. Deniz yoluyla gelecekler e, ve Ro Roma hükümdarı kimse o zaman hangi papa mıdır hangi kral mıdır neyse diyor ki Şam sahillerinde demirlediğiniz zaman bak bize arsay tüm yani demir attığınız zaman bir sevaheli Şam Şam sahillerine Şam sahillerine derken anlaştı. Yani Suriye'nin denize açık olan bölgeleri artık. Oralara diyor demir attığınız zaman diyor, yani deniz tarafına, denizden Şam'a gelinecek taraf, anladın mı? Şimdi bizim bu taraftan Şam'a kadar deniz yok. Bizim sınırdan gidiyoruz Halep, Humus, Şam. Öbür taraftan geliyorlar, Laskiye tarafından, liman tarafından. Roma hükümdarı da diyor ki, Şam sahillerine demirlediğiniz zaman Faahirü kul merakip merkepleri merkep dedi gemileri yakın diyor. Ta bizim e, efendim e, İslam hükümdarı'nın gemileri yaktırdığı gibi endülüs fettinde gemileri yakın diyor. Di tuqatilu alenpu çıkıp çünkü gemileri yakmazsanız zoru görürseniz nasıl gemimiz var der gemiyle kaçarsınız ama kendi canınızı kurtarmanız için gemileri yakın diyor ki. Canınızın derdine düşün. Zaten gemileri yaktıkları için geri Türkiye'ye doğru basıyorlar. Oradan sahile gidelim de tekrar deniz yoluyla kurtulalım diyemiyorlar. kemi yok. <gülüyor> Gemilerinizi yakın diyor. Bak dikkat et. Kendi canınızı müdafaa edin diyor. Onlar da bunu yapıyorlar. Ne dedik? 960 bin kişilik ordu 80 sancak altında. 80 ülkeyi mi temsilen artık neyi temsilense geliyorlar ve Kur'an'da Şam külla, Şam topraklarının tümünü alıyorlar. Berraha, Karayı da, Kara toprak ve Bahra deniz sahilinde. Mahkelenmedin etti bir tek Şam'ın merkezi kalıyor. Şam merkeze gireme alamıyorlar. Şam merkez. Geri kalan alıyorlar. Ve muhattak muhattak denen bir efendim yer var. Şam topraklarında. Humus'ta bir dağ. E, e, Urayt denizinin, e, deresinin ırmağının üzerinde bir tepe var. Urayt dediği de bizim Asi Nehri. Antakya'dan da geçen meşhur Asi Nehri derler ona. Ben de o gitmişim o deren kenarında durmuşum. Acayip bir ırmak. O Asi ırmağı tabi Suriye'ye gidiyor. Tabi bizden Antakya'dan. O Asi ırmağının üzerinde e, Humus, e, Humus bölgesinde bir dağın adı. Muhattak. Orada çünkü Müslümanlar orada mevzilenecekler, şey dede Armagedon'da, Armagedon geliyor işte, orduları geldi işte Armagedon'a, gemilerden indiler, Karayi denizi sahilleri aldılar, Şam'a alamadılar, Muhattak'a alamadılar, o zaten bir, bir dağ ve etrafı bölgesi, ve yukarı bu meydel mektis, Kudüs'ü de harap ediyorlar, Mescid-i Eksa'yı ediyorlar, Allah Allah, Kudüs'e giriyorlar, oraları yakıyorlar, yıkıyorlar, İbn Mesud radıyallahu beyan ediyor şu. Hadisin merfu olduğunu buradan da anla Bak fakültü ben dedim ki ya رسولullah kim tesavvüt demiş mi demişti? E Şama ne kadar Müslüman sığacak ki. Ne kadar Müslüman var da Şama, şaman şamana kadar Müslüman sığacak? Fakal-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Velledi nefsi bi edihi canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ve ala men yetiha Şam kendisine gelen e, Müslümanlara genişlik yapacak. Ne gibi kemayet rahimu al veledi. Ana rahmi çocuk ne kadar büyüse de. E şimdi ana rahmindeki çocuk efendim 10 gramken, 20 gramken, 50 gramken, efendim 1 kiloyken, 2 kiloyken alıyor da çocuk 3 kilo olduğu zaman, çocuk 3 kilo olduğu zaman genişlemiyor mu? Açılmıyor mu? Çocuğu atıyor mu? Düşürüyor mu? Ne yapıyor? Çocuk ne kadar büyürse rahim o kadar genişliyor. Hamile olduğu zaman bu bir özelliktir. Hadis-i sevde "Metelü <mülüyor> minaken rahim ve iza hamalet Allah." Mina'ya kaç bin, milyon hacı sürüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mina ana rahmi gibidir. Mina öyle bir bölge ki Müzdelife'ye geçsen vakfeyi kurtaramazsın. Arafat'a gel. Yani Mina sınırından çıkmayacaksın. Mina dediğin zaman Mekke'den Arafat'a kadar hepsi Mina değil ki. Mekke'den Taif'e kadar. E bir bölge. Başı var sonu var. Oydudu var Fıkıhtada. Orada da tespitli. Mina diyor e, dardır. Hamile. E, rahim gibi. Rahim de dardır. Hamile kalınca Allah ona genişlik verir diyor. Ben mesela 4 kilo mu? 4,5 kilo doğmuşum tosuncuk. Ondan sonra da şeker hastası olmuşum tabi. O çünkü ona müsait. Annemde de şeker hastalığına alamet. Bende de alamet işte. O noktadan Bilememişler çocukken de bize hamurlar ben de yiye, yiye belamı buldum. E, tabi o şişman tosuncuk doğuran annelerde çocuklarda şeker sorunu var. ya Bu önemli bir şey. şeyden Doğuştan e, sonradan pakirası tabi böyle devamlı yüklenirse de üzerine şeker çikolata bilmem hamur e, şey yapıyor. E, şimdi ben kendimden biliyorum. Ben, ben şimdi iki kiloyken almış da dört kiloyken almamış mı? Annem Allah kabrin nuresini mahomet etsin. Efendim. Şimdi dolayısıyla e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ana rahimi çocuğa ne kadar büyüse de ana rahimi genişlediği gibi hiç daha ben bilmiyorum duymadım. Siz duyduysanız aktarın. E, ana kanında çocuk çok büyümüş. Anasının rahmiyle beraber anası paa attadak çatlamış. Anası ölmüş çocukla beraber. Hiç ben bir şey duymadık. Ama bayağı da 4 kilo 5 kilo toğanları duyuyoruz. 3 tane 5 tane 7 tane doğuruyor. Bir kilodan olsa yedi kilo ya. E, dolayısıyla e, rahim gibidir diyor Şam merkezi de dimeşk Efendim. E, rahim ana e, çocuklan genişlediği gibi çocuğun büyümesine göre genişlediği gibi. E, onun için Şam'a da e, Allahü Teala o genişliği verecek. Bütün e, efendim e, Müslümanlar Şam'da çünkü Şam'a. Arbegedon'dan evvel her yeri işgal edecekler. Bir tek Şam'da, Şam'daki Müslümanlara bir şey yapamayacaklar. Yine Ebu Derdar radıyallahu Allah'tan rivayet edilen e, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu da e, say hadis-i şeriftir. Birçok kaynakta geçiyor. Ne buyuruyor? Yevmel melhametil kübra, o büyük melhame günü. Armageddon günü füstadül müslümin Müslümanların füstadı yani merkezi şehirleri dünya üzerinde Müslümanların merkezi şehri neresi deyince tek bir yer göster o gün ama şimdi çok merkez var çok merkez var ee, İslam şehirleri bizim İstanbul'da İslam aleminin Müslümanların merkezlerinden değil mi İstanbul'da öyle ee, Ankara'da öyle Ankara devlet başkenti olarak ayrı bir önem arz ediyor o hüviyeti başka ama tabi nüfus fazlalığı vesaire eserler bakımından İstanbul. E sen şimdi ama o zaman Armageddon gününde bütün dünya Müslümanlarının tek merkezi şehri ve toplanma alanları neresidir dersen Mekke değil Medine değil. Çünkü Mekke'den Medine'den nasıl geçecek oraya kadar gelene kadar yolda dökülür. Harp, harp çünkü Amikovası'nda. E, nedir Bir arzın öyle bir yerde olacak ki yukalülehel huuta. Şimdi Guta var ya, şu anda Müslümanların, e, Şam'ın içinde kaldı hemen hemen, Şam'a çok yakın, Şam merkeze çok yakın, Guta. Guta denen bir yerdir. E, Fiha Medinetün, yukâlûlâ Dimeşk. Orada bir şehir var, oraya Dimeşk denir. İşte domoskosm ne diyorlar gavurcası, Dimeşk. Hadis-i şeriflerde adı Şam'da da Şam diye de geçiyor, hadis-i şeriflerde Dimeşk diye de geçiyor. Anladın mı? Oraya Dimeşk denir. Yani Şam merkezli şehrin Vuta kısmında. Hayru menazilil müslimine yevmeyizin. O gün Müslümanların, yurtlarının en hayırlısı neresidir denirse Şam'ın, Dimeşkin de hepsi değil. Dimeşkin, Şam'ın Vuta bölgesidir diyor. Yine bir hadis-i şeriftene buyuruyor. Şam. Şam yakında fethedilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fethedilmedi. Fe idâ huyyirtümül menazile fiyâ. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh Kudüs fethi, Şam fethi. Ee, eğer Şam fethedildiği zaman, Ey benim hesabım diyor, nerede kalalım, nerede yerleştirelim, veyahut da menzil seçecekseniz, kendinize mesken edinecekseniz, فَاَلَيْكُمْ bi medinetin لُقَالُ لَا O zaman Dimeşk denen e, Şam merkezi, merkezli şehri mesken olarak seçin. Onun için on binden fazla sahabe girmiştir Şam'a. فَاِنَّا مَعْقِلُ min مِنَ الْمَلَاحِمِ Melheme, işte Armagedon dedikleri, büyük savaş gününde, vesair savaşlarda Müslümanların sığınacağı, korunacağı yer Şam'dır, Huta'dır. Ve füstatua mina bi'ardin <gülüyor> yukalel Şam'ın da merkezini soruyorsanız, Dimeşk'ın da merkezi, tam çadırı otağın kurulacağı yeri soruyorsanız, oraya Huta denen bir yerdir diyor. Şu anda da Guta, işte Doğu Guta, Batı Guta böyle şu anda da duyuyorsunuz. Arapçası El-Guta. E şu anda tabii Esed rejimi, Nusayri rejimi vesaire şudur budur. Ama Suriye halkı Müslümandır. Suriye halkı ehli sünnettir. Suriye halkı çok mübarek bir Müslümanlardır. Bizim aramıza da çokları geldiler. Çokları da orada duruyorlar. Allah Teala bunları da vatanlarına salimen kanimen yade eylesin. Tabii vatanlarını özlemini çekerler mutlaka ki efendim enniahatinde ee, İslam'ın İslam Müslümanların merkezi e, Şam olacak, Şam'da da otağın kurulduğu nokta İslam ordusunun e, merkezi Ghuta'da olacak buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala, Teala, <gülüyor> Miraç dersinde, şifa Şerif'te de geçen dersimiz oydu, salı günü, ne buyuruyor? Biz etrafını mübarek kıldık. Bak etrafını diyor. Mescid-i Aksa zaten mübarek. Beyt-i Makdis, Makdis Kudüs. Kudüs de kutsaldan geliyor. Mukaddes demek kutsal demek. Kudüs, Mukaddes demek. Yani orayının kutsallığını anlatmak icap etmiyor. Etrafını da mübarek kıldık. İşte etrafı dediği yer Şam ve Guta. Filistin, Ürdün, o bölgenin tümüne etrafını mübarek kıldık diyor. Daha, daha o bereket bizim Adana'ya kadar geliyor, Misis'e kadar geliyor Mersin'in oralara kadar geliyor. Zeytin ağaçlarının olduğu bütün o bölgeler, Antakiyeler, onu anladın mı sen? Adanalar, bütün o bölgeler Mescid-i Aksan'ın havlinde, havalisindeki bereketli kıldığımız, buyurduğu noktadadır. Bütün şeyler bunu izah ediyor. Cumhurbaşkanı bunu beyan etmiş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dimeşk'ın ee, Armagedon savaşında Şam'ın merkez olacağını beyan ediyor Allah Teala. Oranın arazisine, toprağına ve suyuna bereket vermiş. Şimdi mesele bu. Biz oraya bereket verdik diyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh hadis-i şerifte ne buyurur? fi ee, <gülüyor> Yakında bak yakın diyor. Halbuki bak 1500 sene oldu, 1450 sene oldu da olmadı. Çünkü yakında ne demek? Allah'ın ezeli ilminde yakın uzak yok. Allah Teala'ya zaman geçmiyor. 1500 sene diye bir şey Allah Teala'ya bir saniye bile değil. Ondan dolayı vahiyler ona göre geliyor. Zaman ve mekan mefhumundan soyutlanmış olarak haberler veriliyor. Onun için sahabe-i kiram da onu o gün olacakmış gibi dinliyor. Deccal'dan bahsettiği zaman, sakındırdığı zaman, sığındırdığı zaman sahabe-i kiram dersten çıkıyor, sohbetten çıkıyor, hurmalıklarına ansaya giriyor. Acaba geçeal mı çıktı diye. Öyle bir iman var. Öyle bir inkan var. Öyle bir şüphesiz itikat var. Biz dibine gelmişiz oldu olacak. Tamamen soyutlanmışız uzaklaşmışız. Mehmet Görmezlerin fiten hadisleri zorunludur laflarıyla. Bütün millet zehirlenmiş ve bu konular konuşulmaz hale gelmiş. Ama Reagan efendim, Suriye sınırımızla ilgileniyor. George Bush, Suriye sınırımızla ilgileniyor. Donald Trump Suriye sınırımızla ilgileniyor. Bütün Yahudiler, Saraç, Vatikan'ı Suriye sınırımızla ilgileniyor. Hatta Budistler, ha, hatta Zerdüştler de bile bu Melhame-i Kübra, Armagedon ve ondan sonraki Deccal meselesi beyan ediliyor. Ha onların kaynakları tarif edilmiş, değiştirilmiş ondan dolayı savaşın alanını ya yanlış bir yerde belirliyorlar ve yahut efendim e onlar Mesih'i İsa-i selam'ı kendilerinden bekliyorlar. Yahudiler kendilerini bekliyorlar. Çok beklerler. Ama aslı esası bütün vahiylerde Allah-u Teala'nın gökten indirdiği bütün kitaplarda aynı. Ama tabi işine göre haamlar, babazlar, bilmem ne zamanların zemine göre tarifata uğramış. Onun için onlarda tam düz hesap çıkmıyor. Ama adamlar batıl dinlerine göre bile olsa muharref kitaplarına, kayıtlarına göre bile olsa şu anda bütün e, Beyaz Sarayı bilmem nesi e, ne diyorsun adına efendim Vatikan'ı Efendim Mossad'ı, CIA'yi, e, efendim, Amerika'nın istihbarat birimleri, ondan sonra Pentagon'u, askeri e, merkezleri, hepsi bu savaşın peşinde. Bütün dünyanın gavuru, teyakkuz halinde bize geldi mi bu hadis-i okunmasın, bunlar niye konuşuyorsunuz, bunlar da ne? E kardeşim... Dinin imanı muhafaza edeceksin. Hakkı batıldan ayırt çocuğuna Çoluğuna çocuğuna zürriyetine bir şeyler açtıracaksın. Bak Yahudi nasıl çoluğun çocuğunu yetiştiriyor? Nasara nasıl yetiştiriyor? Adamlar hangi kafalarla efendim Beyaz Saray'da yok bunlar bu işlere nerede inanır diyorsa adamlar filmlerini yapıyor bilmem neyini yapıyor oyunlarını yapıyor. Hepsini önceden sergiliyor. İnanmasalar bunlara bu kadar masraf ederler mi? E sen hak olan dinine, sahih olan hadis-i şeriflere niye emmiyet vermiyorsun, dinlemiyorsun, dinletmiyorsun? Çoluk çocuğuna bu, bu şu yürüyü vermiyorsun. Ta onun için ben 3-4 dersi Hazreti Mehdi ile ilgili yapmak zorunda kaldım. Neden? Archeton'u ben sana kafadan, yetten girip konuyu anlatabilirim. Ama o konuları yapmazsam, mukaddimatını yapmazsam, siz de onları dinlemezseniz, izlemezseniz, önüne gelen ben mettim diyen sapa, kıyarım var diyene tuzlu alıp koşarsınız peşine. Ben onun için alametlerini belirttim. Bu büyük bir olay. Bu çok büyük bir olay. Din iman meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında ona inananla inkar eden neyse Hz. Metin çıktığında inananla inkar eden aynı konumda. E sen böyle bir mühim olayda öncü alametleri bilmezsen Hz. Metin'in hilyesini, şemaini bilmezsen vasıflarını bilmezsen Adnan Oktar gibi manyaklara e, gidersin efendim e, Mehdi diye bakarsın. Ne aileler ocaklar söndü. Daha onu gibi ne türedi yüzlerce yıldır. Ondan sonra da e, tü, türecek. Şu anda da bile ne kadar mehdiyim diyen var dünyada. 1400 senedir bu dava güdülüyor. Ama sayı hadis-i serifleri bilmemiz lazım ki olayı iyi anlayalım. Şu Armagedon'u bana anlat. Ya sana ben Armagedon'u anlatayım. Kim bu ordunun? Müslümanların Armagedon'daki komutanı kim? Müftüye sorsan bilmez ya. Melame-i Kübra nedir desen onu bile belki zor söyler. Var mı yok mu? Hadisler zayıf der veya uydurma der. Haşa ve kella. Sahi kaynaklarda geçiyor. E peki Müslümanların komutanı kimdir Hazreti Mehdi. kim o zaman? Önüne gelen benim diye çıkıyor. Görmüyor musunuz? Armut gibi. Daldan olmuş armut gibi düşüyorlar. Pıtrak gibi yerden çıkıyorlar her gün biri. Ne biri? Bini. Onun için Müslümanlar bu ders çok önemli. Bunu. İyi dinleyin, iyi anlayın. Çoluk çocuğunuza iyi anlatın. o Kısa konuşamıyoruz. Kısa konuşulacak konular değil. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet veririz diye tafsilat ve şerh gerekiyor. E bu, bu konuyu öyle önüne gelen biri kalkıp da ders yapamaz. Niye? E dünya kadar hadis var. Bunları tevfik edeceksin. Rivaatlerin arasını tehlif edeceksin. Tezada düşmeyeceksin. Onun için dedim tekrara arasına düşebilirim. O da mecburiyetten rivahatleri cem etmek adına. Bak ne buyuruyor. Niye Müslümanların Hazreti Mehdi'nin ordusu dünyanın hiçbir yerinde değil de özellikle Şam'da ve merkezi Hu'ta'da? Niye? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan etmiş. buyurur ki, يُوشُكُوَنْ تَبْلُبُوا ف۪ي كُرَاكُمْ kurakum, hadi تَسْتَنْ مِنْ Siz yakın olacak, yani yakın diyor bak daha belki de ne kadar kaç yüz sene var onu da bilmiyoruz. Daha 1450 sene evvel diyor ki yakın, yakın diyor. Yani 1443 sürsene. Tasten mimma bir tas su arayacaksın. İşte su savaşları. İşte dünyanın susuz kalacağı. Bütün dünyada suyun biteceği. Yakındır ki siz bir tas. Tast Arapça bak tasten tast. Sonunda biz tast demiyoruz. Tas diyoruz. Teyyaz etmişik yani Türkçe olmuş kıya. Bir tas su arayacaksınız. Feati dinehu. Dünyayı ellek fellek arasanız içeceğiniz tatlı bir su bulamayacaksınız. Ne kuraklık olacak ya. Yenzevi kullu ma'in ila Her su kendi ana kaynağına çekilecek. Büzüşecek, büzüşecek ana kaynağına dönecek. Fırat ana kaynağına çekilse Erzurum'un dağında yaylasında ama yayladan aşağı bu kadar millet su içiyor Fırat'tan. Çekildim oraya. Her yer kurudu. Arsalar, araziler. Nil nereden çıkıyor? Ta işte Sudan'ın bilmem neresinden. Mısır'dan çıkmıyor. Efendim başka bir yer daha var. Bir ülke oradan çıkıyor. Bir bölümü oradan bir bölümü oradan. Nil. Nil gidecek ana unsuruna. Anladın mı sen? Sudan'dan sınır olan bir ülke de, adını diyemedim şimdi. Ondan sonra çok acayipmiş orası o kaynak. Ondan sonra Dicle nereden çıkıyor? Gidecek ana mısırına efendim. Seyhun, Ceyhun, hepsi ana çıkış yeri. Ana çıkış yerine büzülüp sokulduğu zaman yılan yuvasına sokulduğu gibi su gitti. Su gidecek. Fequnü bisham, fisham, bakiyetül müminin velma. Dünya üzerinde müminlerden bakiye. Bütün dünyada Müslüman yok. Ne kadar Müslüman varsa dünyada bakiyesi. Şam'da bulunacak. Bir de dünya üzerinde su çekilecek. Suyun kalan kısmı da Şam'da. Huhta onun merkezi olacak. Şam'da, su Şam'da kalacak. Allah Şu anda Şam bizden su bekliyor. Biz burada baraj yaparsak Fırat'ı falan barajlarsak, su yaparsak, su savaşı çıkacak dendi hatta. Suriye susuz kalacak. Toprakları perişe kurak kalacak. Deniyordu falan. Allah'ın işine bak. Zaten dünyadaki bütün tatlı su kaynaklarının, tatlı su kaynaklarının ilk unsuru neresi biliyor musun? Sakratü veytil maktis. Kudüs'teki o altın kubbenin altındaki cennet kayasıdır. Zaten Mescid-i Aksa'daki kıble, Mescid-i Aksa'ya doğru kılınırken, nasıl ki biz Mescid-i Haram'da e, e, kılarken Mescid-i Haram'ın her direğine doğru kılmıyoruz. Nereye doğru göz Ortadaki Kabe'ye. İşte Mescid-i Eksa'da 144 dönüm o 344 dönümün Kabe noktası, yöneliş noktası nere? Mescid-i Aksan'ın o kaya. O kaya zaten o da onun ortasında ve üzerinde tabii altın kukla var şu anda değil mi? Cennet kayalarında. İşte bütün tatlı suların ilk kaynağı o kayanın altıdır. O da Şam'a yakın zaten. Demek ki bütün sular unsuruna çekilecek. Mescid-i Aksan'ın altına doğru çekilecek. Orada bir tek işlek su Şam'da kalacak. Bizim buralardan sular çekilecek o zaman. Şam'da kalacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ey benim ümmetim. Hazreti Mehdi nereden alıyor tiyoyu? Hazreti Mehdi niye göre hareket ediyor? E bu hadis-i şerifleri bilmez mi Hazreti Mehdi? Ben biliyorum da. Sen dinliyorsun da. İşte onun için benim sünnetimle amel edecek. Benim izimde gidecek. Hiç hata etmeyecek. Çünkü hadis-i şeriflerle amel edecek, hiç hata et payı yok. Çünkü hadis-i şerifler vahiydir. vahy Allah'tan bildiriliyor. İçte de hatla değil ki. Onun için bak diyor sana Şam'da kuracaksın ordu, Askerini, çadırını Şam'da kuracak. Melhamezab günü. E ondan evvelki dönemler yıllarca Mescid-i Aksa'da imamet, hilafet yapacak. O ayrı. Ama ne zaman ki bu Rumlar denizden bütün e, 960 bin küçük ordu, 80 sancak, 12 bin e, asker her sancağın altta geliyorlar. Hemen diyor Mescid-i Aksa'yı da bırak. Nereye? Şam'a gir. Şam'a geçeceksin. Vurta bölgesine Kadırı kuracaksın. Çünkü Allah Şam'a oranın arazisine ve suyuna bereket vermiş. Bütün dünyadaki su çekilecek. Bir tek orada kalacak. Onun için siz suyun yanında kalın ki susuz kalmayın. Çünkü abdest ona bağlı, taharet ona bağlı, içmek ona bağlı. Gerçi Allahü Teala e, ...yemek ihtiyacını bile giderecek diyor... ...bak demin okuduğum hadis-i ...tesbih, tehlil, tekbir ile hiç yemek ihtiyacı duymuyor... ...Allah şu anda istese beni o şekilde yaşatabilir... ...ben subhanallah, elhamdülillah, Allah akber... ...günde bir miktar çekerek veya okuyarak... ...yemek yiyeceğim vakti tesbih, tehlili ayırsam... ...efendim doyurabilir beni... ...hiçbir vücudumun kuvvetini de düşürme... bu kadar yemek yiyorum şey diyorum... ...daha beter şekerim çıkıyor... ...yedikçe hastalanıyorum... Ben ...yemek aksine de dönüyor yani... ...şekere dokunan şey olmuyor, zafiyet veriyor. Dolayısıyla yani allah Teala sana efendim hiçbir gıdada olmayan vitamini zikir ederek de verebilir. Cennet ehlini nedir yani? Nefesleri tesbittir. Dolayısıyla e bu o zaman da böyle bir manevi tecelliyat olacağı için şu andaki bazı mantıklar anlayamayabiliriz. Ama biz hadis-i şeriflere iman eden müminleriz. Dolayısıyla bizim için sorun yok. Hal böyle olunca efendim... Ee, orduları gelecek bunun üzerine e, bakın çok önemli bir mesele var burayı güzel anlayalım Müslümanların e, hanımları, kızları, çocukları efendim muattak demin dedim o Humus'a yakın o dağın Asi Nehri'nin önünden geçtiği dağın üzerinde onlar yerleşecekler efendim Müslümanlar da ee, şeye gelecekler ee, o Urayt Nehri ne dediğim Asin Nehri'nin kenarına doğru orada sabah akşam savaş savaş savaş ee, bunun üzerine e, İstanbul yönetimi buraya dikkat edin İstanbul'un sahibül konstantini diyor yani İstanbul yönetimi merkezi yönetim Türk milleti yani bu, bu o demektir Allah'ın izniyle burası Türk milletinin yeri yurdu yani ee, Kınnesrin'e, Kınnesrin şu anda da e, şeye giriyorsanız e, Google'dan haritaya Kınnesrin gözüküyor. Yani bizim şu andaki sınırımıza Antakya'ya falan 100 külsür kilometre Kınnesrin, Haleb'e yakın. İşte demek o Asi Nehri zaten Antakya'dan doğru gidiyor. O yol güzergahında oraya 300 bin kişilik e, kuvvetle yardım gönderecek. Kime yardım gönderecek İstanbul yönetimi? Müslümanlara yardım gönderecek. Dikkat et. Onun için ben bilmiyordum bu konuyu. Yani bu kadar bilmiyordum. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Allah rahmet eylesin kabrinin olsun büyük alim kutuplardan. O İstanbul'a geldiğinde birkaç kere, bir kere de benim evimde kaldı 10 gün. O İstanbul'a geldiğinde yine bir Hikmet Efendi Allah rahmet eylesin kabrinin olsun onunla beraber bir yerdeydik. Orada dedi ki ey Türkler. Ey Türk Milleti dedi. Ben uzman anlamadım bu hadisin kaynağı ne. Meğer hadisin kaynağı bu. Anladın mı sen? Nuhaym İbni Hamad'ın kitabı üstünden de İbni Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette bu geçiyor. E, aynı böyle dedi. Ey Türk Milleti dedi sizden dedi Hazreti Mehdi'ye 300 bin kişilik e, medet imdat kuvveti gelecek dedi ya. Ne Ne mübarek adamsınız dedi. Şimdi ben sonra bakıyorum, Horasan'dan siyah sancaklar. Yani şimdi Horasan'da da tabii Türkistan, e, Ahmet Yesevi'nin yurdu, efendim Türk milleti. E, Semerkant, Bukhara, Özbekistan, Özbekler, Türk milleti. Ve Afganistan'da dolu Türkler var. E, dolayısıyla yani Horasan beldeleri, e, Merv tarafı, işte, e, İran tarafı, dolu, Türk dolu her yer, o coğrafya. Türk çok, e, Türk Müslümanlar... Sahih Hadis'te de bu Davut'ta da diyor ya, Horasan'dan siyah sancaklar geldiği zaman falan. Halbuki orada da biliyorsunuz, geçen derslerimi iyi dinleyin, gerideki dört dersi iyi dinleyin. Onları dinlemezseniz birbirine bağlayamazsınız. Ben her şeyi her dakika tekrar edemem. Orada da ne geçiyordu? İşte temim Arapların temim kabilesinden, işte şu ibn-i Salih diye bir zat falan ordunun başına, siyah sancakların başına falan. Ben şimdi yine baktım orada hatta konuşurken de Allah Allah, bu da dedim, yani yine Araplara dönüyor bu iş. Kemim kabilesi, şu kabilesi, bu kabilesi. Çünkü Özbekistan'da da Arap şey var, Arap fetihlerinden, Müslümanların fetihine sahabe-i kiram oralarda defnedilmiş hep. Onların çocukları var, seyitler var hep onlar tabii. Onların çocuklarından oluyor falan. E ama bak, demek bu ayrı bir mesele. Bu Konstantiniye yönetimi diyor. Yani İstanbul yönetimi... Çünkü o zaman İstanbul yok. Hadis-i şeriflerin döneminde letüfte annel Konstantini yetiyor. İstanbul mutlaka fethedecek. Konstantini diyor hadiste. İstanbul demiyor ki. Onun için bu hadiste hepsi de Konstantini'ye geçiyor. Anladınız mı? Ee, o zamanki adı 300 bin kişilik medet ve imdat takviye kuvveti gelecek. Allah Allah. 40 binde yerden, bak 40 bin Yemen'den gelecek. Ya Yemen gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en met ettiği yer el-iman ve ve hikmet yemani. İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir, ilim Yemenlidir... Yemen gibi mübarek beldeden bin kuvvet geliyor. İstanbulumuzdan işte onun için bu sohbetleri dinleyin, dinletin. Şuur verin, şuur. Biz hürriyet bir nesil, torunlarımız yetişsin. Hazreti Mehdi'ye yardım edecek nesiller yetişeceğiz, yetiştireceğiz diye. Bu sohbetleri nakledin ki Batıla karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl muhacir ensar yardım ettiyse, ensar evs hazret yardım ettiyse, Hazreti Mehdi'ye yardım da İstanbul'dan gidecek, Khorasan'dan gidecek. Anladın mı kardeş? Ama bunun için benim gibi zavallı bir icare acizler de böyle nefes tüketecek vesile olabilir miyim? Bu ilimler bir kişiye iki kişiye bile ulaşır mı acaba? Ondan ona ondan ona nakledile gele? Çok uzak değil. Binlerce sene yok. Bu konuşacaklar, konuştuklarımız yani yakın zamanda, yakın derken 100 sene, 200 sene çok yakın bir zaman 7000 senelik dünya sürecine göre. Muhteremler ne olacak 100-200 sene içinde? Torunun torunu görebilir. Torunun torunu görebilir. Onun için ne olur? Bize de nasip olsun bu şeref. Bizim soyumuza da nasip olsun ya. Sohbet önemli bir ilim veriyoruz burada ya. Bak İstanbul'un Yönetimi nasıl ki ondan yardım istediği Avrupa yardım etmedi. Ben dedi onlara hainlik edemem Araplara. Araplar da ki Hazreti Mehdi ve adamlar. Onun üzerine ne yaptı? Şimdi de Müslümanların e, yardıma ihtiyacı olduğunu sıkıştığını görünce e, İstanbul'dan da e, 300 bin kişilik e, Kınnesrin diyor. Kınnesrin işte e, Humus'a yakın Halep'e yakın efendim, e, bir bölge, işte bizim sınırımızın, ne olacak? 100 kilometre ilerisinde bir yer. Oraya 300 bin e, efendim, yardım takviye gönderecek. Yemen'den de 40 bin gelecek. Onlar da efendim, e, Beyti Maktis'e gelecek. Çünkü Yemen'den Kudüs'e geliyorlar. Onlar bu tarafta, Mekke tarafında. Yemen, Mekke'nin de arkasında. Oradan doğru geliyorlar. Onlar da efendim, e, imdat kuvvetleri gelecek. Ve böylece bu ordular, Ondan sonra ne yapılacak en nihayet nihai nokta neresi şimdi onlar oradan denizden geldiler sahilleri Efendim bütün her tarafı işgal ettiler geldiler Bunlar buradan İstanbul'dan geliyorlar oradan yemenden geliyorlar işte bütün Müslümanlardan ama İstanbul'un takviyesi çok büyük 300 milyar demek ya? O zaman dünyada nerede var o kadar nüfus ya? Şimdiki gibi Türkiye 85 milyon değil ki. Araplar 400 milyonken Kudüs'e sığacak kadar olmuşlar. Düşünsene. Efendim, bunun üzerine şimdi e, diğer e, hadis-i şerife e, geldik. Bu noktada Ebu Reyraloğlu'ya tarifat edeceğin, sahih Müslim fiten hadislerinden Eşrat Saad kıyametin kopmasıyla ile ilgili konular. E bu Reyran oğlu rivat ediyor. Sahih Müslim, Hadis-i Şerif. Lateku musaatu hatta yenzilur <gülüyor> rum bil Rumlar Amikovasına inmeden bak Amikovası bizim sınırdan içeri doğru da geliyor. Amikovasına inmedikçe bir rivayette de buyurmuş. Burada tabi tabii ravi şüpheleniyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya orası ya burası demez. Çünkü vahiy geldiği zaman vahide ya o ya o olmaz. Allah'ın ilmi kesindir. Burada Rabi Dürgün ya Ağmak dedi, Amikovası ya Dabik dedi. Şimdi onun için e, IŞİD'in dergilerinin bile adları Ağmak. Neden? İşte kendilerini Halife, Mehdi'yi bilmem ne, büyük savaş burada kopacak gibi bir lan milletin karısını, kızını, hırzını, namusunu talan ettiler. Hem de Müslümanlar uğraştılar. Hiçbir gavurla da uğraşmadılar. Biz şu an işte uğraşmadılar. Dolayısıyla bak bizim 10-15 bin genci, Allah'ın izniyle biz vesile oldu kurtarma. Ve lakin kardeşim nice insanlarda kandı gittiler. Da Hollanda'dan da dünyanın her tarafından e, katılım oldu. Doğu Türkistan'dan geldi katılım oldu. Niye? Ayet bilmez, hadis bilmez, bu sohbetleri dinlemez dinletmez. Ondan sonra çoluğu çocuğu da cihat var diye ondan sonra ganimet alacağım, karı kız e, alacağım diye e, bilmem ne Bağdadi manyağının zındığının peşine gittiler. E, i̇limsizlik bu, bunu gerektirir. Sen 100 sene 200 sene sonra olacak işi bana ne anlatıyorsun hoca diyorsun diyorsun ama yanlış konuşuyorsun neden ama ne zaman olacağını şu anda ben kesin söyleyemesem de e, Hazreti Medin'in çıkışını bile kesin söylüyorum ki 60 seneden evvel önümüzdeki 1500 hicri 1500'ün başından evvel ilan edemez ki ondan sonra da bu melhame Kübra işi 20 sene 10-20 senede öyle geçer çünkü deccal'ın çıkışına deccal'ın çıkışına diyor Efendim, hesabı yapabiliriz. Deccal'ın çıkışına yedi sene kala diyor. Parmageddon. E Deccal'ın çıkışına 7 sene kala, e, 7, sene kala. E, 7 sene sonra Deccal çıktığı zaman e, İsa Aleyhisselam inecek. İksatet e, Deccal'ın günleri 40 gün. İsa Aleyhisselam indiği zaman Deccal'ı göbetecek. E, İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi ile ne kadar yaşayacak? 7 sene. O zaman çıkalım ondan bir 7 de oradan çıkarsa 14 sene. Bu ne demektir? Yani Hazreti Meti çıktıktan 14 sene Evvel olacak. 14 sene evvel olunca Hazreti Mete 14 sene. Hazreti Mehdi 40 yaşında biat alacak. Bazı rivayetler 30 ile 40 arası. Onu da söyleyeyim. Yani sahih rivayetlerde 30 ile 40 arası diye geçiyor. 30'dan aşağı rivayet yok. 30'da bile çıktığını düşünsen. 30 ile 40 arasında çıktığını düşünsen. Oraya ne koyacaksın? 40 sene hükümranlığı var. Buradan Melheme-i iyi konuşuyoruz yani. E, o 40'tan 14 düşeceksin. 14 düşünce ne kalacak orada? Efendim, e, 26 kalacak. 26 14'ta. Anladım sen. 40. 26 yani Hazreti Mehdi çıksa ben 13'ün 3 ders geriden beri ne anlatıyorum? Hazreti Mehdi'nin çıkmasından önce yaşanacaklar. Onlar yaşanmadı ki. Onlar yaşanmadan Mehdi çıkmaz. E Mehdi çıkmadan ondan çıktıktan sonra da Mekke Medine'den yerleşmeden oradan Kudüs'e gelmeden Mescid-i Aksa sanki özgürleşmiş de sanki Hazreti Mehdi orada imamlık yapıyor da halifeliğini ilan etti de sanki Siyonizm bitti de kalkmış buradan Bağdadi halifeyim diyor manyak ol manyak. Babasını bilmiyorum nasıl adamdır orayı karıştırmayalım şimdi. Allah beni affetsin. E Kendinin gördük zındık olduğunu. Cehennem köpekleri diyor hadis-i şerifte. E şimdi kardeşim daha Kudüs Iı, Tel Aviv yönetiminin elinde Mesrub-i ziyarete giremiyorsun Namaza gidemiyorsun Adam burada Armageddon'a Ağmak diye dergi çıkartmış İşte böyle kandırırlar seni İşte böyle saptırırlar senin çocuğunu İşte senin oğlun kızın Cihat diye oraya gider Neden? Fiten hadisleri okunmadığından Bu sayın hadis şerifler Şerh edilmediğinden, beyan edilmediğinden Ve bu millete bu şuur verilmediğinden bunun neticesinde de Deccal ben sizin ilahınızım bana tapın diye harikulade olaylar gösterdiği zaman işte 7 bin kişi 12 bin kişi Müslüman kalacak diyor rivayetlere göre. Bütün millet Deccal'ın peşine gidecek. E, niye? E, i̇lmi yok. Deccal şunu şunu yapacak diye bilgisi yok. O hadis şerifler kendisine ulaşmamış, aktarılmamış. E, bunun vebali kimde? Bunun vebali sende bende muhterem Müslüman. Sende bende. Biz geçiş dönemindeyiz. Osmanlı'da bu hadisler okunuyordu. Şimdi ilahiyatlarda okunmuyor, imam hatiplerde okunmuyor, mescitlerde okunmuyor. Zaten İbni Maciye'de de geçiyor. Deccal hadislerinin, bu hadislerin, fiten hadislerinin okunmaması, hutbelerden, minbellerden konuşulmaması kıyametin yaklaştığına delalde diyor. İş dibine geldik. Ama geride bunlara okundu, konuşuldu. 1300 senedir, 1400 seneye yakın. Şu anda geldik. Geldiğimiz noktada reformistler çıktı. Hadisinkarçıları çıktı, mealciler çıktı. O çıktı, bu çıktı. Bunlar da bu say hadisleri okumayın, uydurmadır, şudur budur, hadis yok, şu yok, bu yok dediler. Bu sefer ne yaptı? Selefi, Vehhabi zihniyeti fırsat bildi. İngiliz, IŞİD'i kurduran, el Kadı kurduran, Habili 250 sene evvel Ab İbni Abdülvehaba kurduran İngiliz'in gavuru veya ise şeytani akıllarda ne yaptı? Buraları iyi kullanalım diyerek ona dediler sen Mehdi'im de çık. Ona dediler kimse de Deccalım diye çıkmıyor da ne ikmezse ama Mehdi diye çıkan çok. Ona dedilen Mesihim diye çık herkesi çıkardı. Neden? Armut topluyor adam Müslüman'ın çoluğundan çocuğuna ne kadar saptırabilecek gücünü, kuvvetini harcattırabilirse o kar onun yıl yıllardır bu Mehdi'yi falanca mıdır, şu cumudur, şu mudur, bu mudur, o çıkıyor, müritlerini inandırıyor, evini sattırıyor, barkını sattırıyor, öbürü karısını boşattırıyor, öbürü boşattırmadan bilmem zina diyor? Neymiş beni ben metiyim, ben Mesih'im, ben bilmem neyim. Doğru var memlekette. E çünkü sen alametlerini bilmiyorsun ki. E şimdi bu millet, bu kesik noktada bir çok büyük bir vazife yaptığımıza inanıyorum. Siz beni dinleyenler, ve bu sohbeti dinletenler Allah rızası için. Eğer bu sohbetleri tebliğ edip dinletmezseniz Allah çoluk çocuğunuzdan da Hazreti Mehdi askerler nasip etmez. E neden? E senden kimseye bir fayda olmadı ki. Kime dinlettin? Hangi çoluğuna çocuğuna torununa kadar ulaştırdın? Senden ulaşmadı. Sende tıkandı. Sende tıkandı. E, hidayet Allah'tandır. Senin torunun torunu. Kendisine Allah bir ilham verir bir iddia verir. O ayrı bir şey. İlla da senin benim torunum bunları bilmiyorsa yavur olacak manasında haşa konuşmuyoruz ama bu ilme hizmet eden bu hadis-i neşreden belli huani ve levâye bir ayet bir hadis benden duyurun ey benim ümmetim diye bize rica eden bize müracaat eden Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hiç mi hatırı yok ciltler dolusu hadisleri neşretmiyoruz ama bunun acısını çekiyoruz ve bunun e, pahalı ediyoruz bunun belasını işte şu anda Türkiye'mizden eee ve sahir Avrupa'dan her yerdeki Müslümanlardan Arabından Türk'ünden Doğu Türkistan'dan bile bunlara katılıp malını, canını, annesini, babasını perişan eden gençlerimiz oldu. Yazık değil mi bu İslam'ın gençliğine? Bunlar İslam'a daha ziyade güzel hizmetlerde bulunamazlar mıydı? Ama bak helak oldular. On binlerce insan katli oldu, gitti. Neymiş? Mehdi çıktı, İslam devleti amik olması Kami Rumlar gelecek, işte Amerika geldi, ya Amerika geldi, Rusya geldi, bunlar mukaddimeleri daha. Da bunlar mukaddimeler. herkes yatak yapıyor şimdi, döşek açıyor. Tabii ki, niye ilgileniyor gavurlar buraya? Şam toprağı, yani Halep'te Şam toprağı, bizim Antakya'ya, o bölgelere kadar, o sınırlar, İslam tabirinde, Dimeşk ve Şam dediğin zaman, eyalet olarak e, zikredilir. Yani... Osmanlı'da da Trabzon dendiği zaman Samsun bile Trabzon'a şeyine bağlıydı. Dolayısıyla o dönemin coğrafik coğrafi şartlarına göre düşüneceksin. Şam dediğin zaman Şam merkezini anlamayacaksın yani. Oradaki tabir şudur. Zeytin ağacının yetiştiği her yer Mescidi Eksa'nın etrafındaki bereketlendirdiğimiz buyrulan ayetin bereketine dahildir ve naildir. Zeytin ağaçları. Geliyorsun işte öyle o zeytin ağaçları. Hatay Antakya oralarda zeytin dolu. şam Şerif'ten. O öbür tarafında da var. Ruta tarafları, Ürdün tarafları. Dolayısıyla oradan baz alıyorsun. Çünkü minşe cerratin zeytun ettin, mübareketin. ettin. Minşe ceratin, mübarek etin, zeytin etin. Mübarek zeytin ağacı diyor. Bak zeytine mübarek diyor. Kur'an. Eledi barek ne alıyor? Mescid de etrafını mübarek kıldık diyor. O da mübarek, zeytin de mübarek. İki mübarek neredeyse orası işte mukaddes topraklar. E şimdi onun için su da orada bulunacak diyor. Müslümanların e, füstatı orası olacak diyor. Merkezi yeri orası olacak diyor. Şimdi bunları beyan ediyor. E şimdi Amikovası'na e, Dabük dediği merci Dabük. Yani onlar birbirine yakın yerler. Orası aynı yer yani. İsim olarak Amikovası mı buyurdu, Dabük mı buyurdu. Rumlar oraya inmeden kıyamet kopmayacak. İşte melhame Kübra geldiler diler. Fehrucu ileyim el Medine. Medine'den bir ordu onlara karşı çıkacak diyor. Şimdi Medine'den bir ordu deyince anladın mı? Medine niye boş kaldı? Dersin başında ne dedik? Medine boş kaldı. Çünkü Medine niye boş kaldı? Hazreti Mehdi Meside Aksa'da hilafetini ilan ettiği zaman Medine'deki bütün eli silah tutan ordular bu savaşlara hazırlanmak için, bu fetihler için e, Kudüs'e geldiler. Onun için Medine'den o anda çıkıyor manasında da gel. Diğer ad şeriflerle de anlaşıldığına göre. Ama ilk ordu nerede teşekkül etti? Mekke'de teşekkül etti. Mekke'de teşekkül etti. Kudüs'e de ondan geldi. İşte 7 alim, 313 her birinin e, müntesibiyle birlikte olan olaylar. Sonra Khorasan'dan siyah sancaklar geldi. Sonra Medine'den de bir ordu çıkıyor yine. Min hıyar el-i arzuyev meycin. O gün dünyada bulunan, yaşayan Müslümanların en hayırlılarından. En hayırlıları demiyor. Çünkü en hayırlıları İstanbul'dan gelen de var. Khorasan'dan gelen de var. En hayırlılarından diyor. En hayırlılarından Evet bu şekilde gelecekler e, bu noktada e, harbin patlama noktası demiş şimdi sebeplerini anlattım önceki barışları anlattım barışların bozulma sebeplerini anlattım ondan sonra romanın bu işi tertiplini anlattım. 960.000 kişi ordunun geldiğini anlattım. Geldi geldi. Sahilden geliyorlar çünkü. Sahilden gelince daha limandan Lazket tarafından gelseler bu tarafa geçiş yapınca karadan geliyorlar. İşgal ede ede ede geliyorlar. Ya buradan da Medine'den geliyor. İstanbul'dan geliyor. Horasan'dan geliyor. Efendim Hazreti Mehdi de Kudüs'ten kendi etrafında devamlı bulunan ordusuyla geliyor. Ve böylece Efendim zaten Hazreti Mehdi bir zaman evvel Kudüs'ten ayrılmış idi. Demin dediğimize göre. Fe'de tasaf Onlar bu tarafa diyor. Nereye geldiler? Amik Ovasına geldiler. Yani dibimize. Mercid Avuk. Amik Ovası bizim dibimiz. Ova hatta Maraş'ın oralara kadar bile uzanıyor bir tarafı da Amik Ovasına bütün Rumlar 960 bin kişi orada indiler. kalet Rum hallu beynene beynellezine sübû minnâ nukatilûn. Rumlar diyorlar ki önce Müslümanlara. Bizimle bizim içimizden esir alınan e, evvelce bizden esir aldıklarınızın arasını bırakın. Biz onlarla savaşacağız. Ne demek şimdi? Bizimle bizden esir aldıklarınızın arasını açın. Siz çekilin. Çünkü neden? Evvelki barış sürecinde e, o 9 senelik biri var 10 senelik barış sürecinde e, efendim e, e, Müslümanlarla efendim Rumlar arasında bazı savaşlar oldu. Barış süreci bozulduktan sonra Gadir'den sonra barış süreci bozulduktan sonra da savaşlar oldu. İlk barış süresi 3-4 sene geçmiyor. Ondan sonra e, kısmi. Bu arada Rumlardan es Müslümanların esir aldıkları. Bu esir alınanlar Müslüman olmuşlar. Hem de öyle sebeple Müslüman olmuşlar ki mücahit olmuşlar. İmam Nevevi bu hadisin şerinde sahi Müslüm hadisi ya. İmam Nevevi sahi Müslüm'de büyük müş, fakih. Diyor ki yani şu anda da diyor İslam ordusunun diyor o tabi yani sene 600'lü falan e, hicri. Diyor ki şu anda da İslam ordusunun içerisindeki askerin çoğu Arap'tan değil. Esir alınan, devşirilen ama hakiki Müslüman ve mücahit olmuşlar ve bütün dünya onlarla fethediliyor diyor İmam Nevevi o zaman. Şimdi oradan hazmet döneminde de Rumlardan bir çoğu Müslüman oluyor. Rumlardan bir çoğu. Esir alınan var. Kendi efendim esir alınmadan... Esir alınana çünkü İslam'da esirebiliyorsunuz. Köle muamelesi yok. İslam'da esir alınan yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin. E dolayısıyla zaten onlar efendim İslam'ın güzelliği görüyorlar. İslam'ı içine sindirmişler. Ve böylece onlar en büyük mücahit oldukları için... Rumlar da diyorlar ki ya bu bizden size gelenler geçenler e, sizin önce esir aldıklarınız şimdi en çok bunlardan çekiyoruz. E, şu anda da sizin orduda e, birçok e, yani nüfus bunlar teşkil ediyor. E, biz şimdi hadi sizinle uğraşıyoruz siz Müslümansınız sizunuz musunuz? E, bir de bizden olanlar bizden savaşıyorlar bir de bizi en çok onlar geçiyorlar doğrular. Hele şunlarla aramızda bir verin açılı verin de biz şunları işini bir bitirelim diyorlar. Fekulü Müslüman. Müslümanlar diyorlar ki La vallah. Allah'a yemin olsun ki asla. La beyne beynekum ve beyne ikhvanina. Onlar bizim din kardeşlerimiz, bizim kölemiz, esirimiz değiller artık. Köle esirlik bir şey yok. Müslüman olmuşlar. Biz onlarla sizin aranızı boşaltamayız. Biz aradan çekilemeyiz. Ee, onun için bu talebiniz geri çevrilmiştir. Bunun üzerine e, bu e, Rumlar da ne yapıyorlar? Savaşı başlatıyorlar. Bir savaş başlıyor. Öyle bir savaş başlıyor ki işte Armageddon patladı. Melhame-i Nerede? Amikovası'nda. Patlıyor. Bu savaşta ne oluyor? İşte kafirlerin sayısı 960 bin. Müslümanların sayısı yani bir 300 binden İstanbul'dan gelen bir medet imdat var ama yani bunun dışında Hz. Mehdi ve civarında geçen de konuştuk. Ee, Yemen'den bir 40 bin geliyor. Khorasan'dan gelen seyahat sancaklarla gelenler. E, orada çok çok bir rivayet yok. 4 bin falan gibi e, hatırlıyorum. 4-5 bin olabilir. Takribi konuşuyorum ama gördüğüm rivayetler yani toplasan yarısı yani e, öbürleri bir milyona yakın. E, yani yarısına bile yetişmiyor. Ve lakin Savaş patlıyor, savaş patlayınca Feynhezimuzülüsün <gülüyor> İslam ordusunun üçte biri bozguna vuruyor, kaçıyor. Allah Allah, Layetü Bülalla aleme Allah onların ebedi tevbesini kabul etmeyecek diyor. Allah Allah. Ya geldiler oraya İslam ordusundan, bu kadar insanlar, üçte biri kaçtı ya, bozguna vuruyorlar. Efendim. Ee, ama Allah onlara diyor tevbe nasip etmeyecek. Tevbelerini de kabul etmeyecek. Ondan sonra e, tabi bozguna uğrayanlara niye tevbe nasip etmeyecek? Ya arkadaş insan harpten de katsa kebair günah işlemiş olur. Kebair günah işlemiş olsa büyük günahın da tevbesi var. Şirkin bile iman edersin ölmeden evvel tevbesi var yani. Bu şimdi bu hadiste çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Niye çelişmiyor? Çünkü bu adamlar diyecekler ki Allah'ın bu dine ihtiyacı olsaydı, bu İslam dini Allah'ın olsaydı gibi yani elbette bunlara yardım ederdi. Adamlar bütün dünyanın güçleri gelmişler. 960'miş ki biz burada efendim, zor durumdayız bilmem ne biz bunlara galip gelemeyiz gibi bir zihniyete gidiyorlar. O zaman ne oluyorlar? E, mürtet oluyorlar. Allah'ın bu dine ihtiyacı olsaydı, Allah bu dini tutsaydı yani ehline yardım ederdi diyorlar. E burada çuvallıyorlar, sapıtıyorlar. Sapıttığı için de e, yani dinden çıkıyorlar. Allah onların ebedi tebessi kabul etmeyecek. Ne demek ebedi? Yani onlar imansız gider. Tevbesi kabul olunmayan. Veyahut da e, e, cehenneme gider. Bunda bir e, başka çare yok. Ondan sonra Veyuk telüsü lüsuhum te biri e, şehit edilecek şimdi Müslümanların üçte biri şehit edilecek 3 biri kaçacak 3 biri kalacak e zaten ne dedim sana e, 400 bin falan ulaşmıyor sayı toplasan yani belki 400 bin falan de yani onların yarısına ulaşmıyordu e üstte biri kaçtı gitti Ondan sonra kaldı 3te iki bunlardan da üçte biri Efendim Müslümanların yani toptan üçte biri ve yuk telu üçte biri katledilecek şehit olacak ki hüm eftalu da iğndelâ onlar Allah katında şehitlerin en faziletlileridir. Dikkat et. Orada şehit olan üçte bir Allah katında şehitlerin en faziletlididir. Hatta hadis şerifte buyuruyor ki fe e, ee, ama bu Müslim'den okuyorum. Ama bu hadisin diğer rivayetlerinde, uzun rivayetlerinde ne buyurur? Fe meleceine yuktelu ne fe şehidun ki şehid 10'un şehid-i Bedr'in. O üçte bir şehit olanlar var ya, onların bir şehidi Bedir'de şehit olan 10 şehit kadardır. Ve fe un wahedun Bedr'in bi 70 şehiden. Bedir ehli'nin şehitlerinden bir şehit 70 şehide mukabil şefaat edecek. Siz bunların şehidinin Şefaat hakkını hesap edin buyuruyor. Şimdi ne anlaşıldı buradan? Şu şu, şu anlaşıldı. Şimdi likulli şeydin şefaatü yevmel kıyamet. Kıyamet günü her şeydin bir şefaat hakkı var. İbn Mace hadisi. Yeşo'ül kıyamet seles el sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceğine göre. Şehitlerin her birinin şefaatü var. Ama ve'l şehidi Bedir şefaatese böyle şeyden. Bedir şehidinin ne kadar e, şefaat hakkı var? 70 normal şehitlerden 70 şehit kadar Bedir şehidinin şefaat hakkı var. Peki ve inne l auliyal Bedir. <gülüyor> Bu melhame-i kübra da Armageddon'da şehit olan şehide bak işte oraya gidilir. O amik ovasına gidilir. Allah kaçmaktan muhafaza etsin Hürriyetlerimiz de kime nasip olacaksa o tevbesi kabul olmaz. O çok tehlikeli bir şey. Ama oraya Müslüman malını, canını, her şeyini feda edip gider. Çünkü neden? Bedir'e gidebildik mi? Zaman itibariyle o zaman da bulunmadık. Bulunsaydık da ne olurduk, nerede olduk o da belli değil de bulunmadık. Kaçırdık bir, bir, bir manada Bedir şeydi. Ne demek Bedir şeydi Allah'ın dinde, değil mi? Bedir'de bulunanlara ne yaparsanız yapın peşinen affettim sizi buyurmuş. Şehit olmayanlarına bile. Ya şehidine kazanmış yani. Saygın Müslüman adisi fakat Bundan sonra ne yaparsanız yapabilirsiniz. Hepinizi affettim diyor Saygın Müslüman hadisine. Sayı hadis. Yani çünkü onlar ne yapacağını ezelinde biliyor. Tabii yanlış yapmayacaklar. O ayrı bir mesele. Ebu Ubeylen Sari de Bedir e elindendir. Ama Bedir şehidinden değil. Bir de şehit olan var 14 tane. Çok şehit de yok Bedir'de yani. Şimdi düşünüyor musun? Normal bir şehidin şefaat hakkı var. Bedir şehidinin 70 şefaat hakkı var. Armagedon'da Melhame-i Kübra'da şehit olanın, Bedir şehitlerinden 10 tanesinin şeh şefaati kadar şefaati var. Yani 700 tane 10 kere 70 700 tane şehit kadar hakkı var. 700 şehit kaç kişiye şefaat eder? En az 700 kişiye, en az. Bu en az asgari limit. Bir şehit birine şefaat ediyor ya 700 şehit en az 700 kişiye şefaat eder. Bu Armagedon'dakiler Dem bir şehit... ...700 kişiye... ...efendim... ...şefaat edebiliyor... ...o kadar faziletin mertebesi yüksek... ...çünkü garip zaman... ...kıyamete... ki Bedir de çok garip zaman... sahabe aynı mesele yani... ...313 kişiydiler... ...Mekke müşrikleri... ...900 küsur ...bine yakın kişiydiler... ...burada da Armagedon'da... E, ...ne oldu... ...bizinkiler... E, ...işte efendim... ...300 küsür bin... ...350 bin falan anca ediyor... ...onun da üçte biri gitti... Mürted oldu bilmeyen Allah'ın bu dine ihtiyacı mı var ya falan bilmem ne dedi. Laf etti. Ne kaldı? Yani orada 960.000 var. Yani nispet konuşuyoruz. Orada 313, 950 misal. Müşrik tarafı. Bedir'de. Ya burada da aynı şey 960. Bak bak. Aynı 960.000. Bin. Sadece bin'i fark ediyor. 960.000. Burası ne kaldı? Yani 350.000 bile kalma, kalmadı. Üçte birini çıkarırsan yani. Nerede baksan 100.000 küsuru Bozguna uğradı gitti ya. Yüz bin küsur artık ne diyorsa yani sayı tam toparlayamadık Kırk bin oradan, üç yüz bin oradan, beş bin oradan, dört bin oradan. E Topla ne diyecek işte üç yüz elli üç yüz altmış bin etse. ya e bununla sen üçte biri bozguna uğradı gitti. Üçte biri şehit oldu. Yani ama o şehitler Allah indiğinde şehitlerin... En faziletlileridir Allah Allah. Bedir'de bir, o kadar şehit olmadı zaten. Bedir'de nereye? Bedir'de on dört şehit var. Burada üçte biri şehit oldu. Demek ki yüz on bin kişi, yüz yirmi bin kişi gibi küsur küsuratlı tabi bu hesaplar hep. Ona göre üç yüz altmış, üç yüz bölüyorsun. O kadar şehitimiz mi olacak. Ondan sonra ve öfteki hüsülesü üçte biri de Efendim, fetih kazanacak. La yuftenune ebeda. Onlar asla dinlerinden döndürülmeyecekler. Dinlerinden ayrılmayacaklar. Onları kimse hiçbir fitneye, kargaçaya, bulaşa, sokamayacak. Onlar efendim, Armagedon'u galibi olacaklar. 960 bin gavuru efendim, biçecekler yani. Şimdi, Peki 960.000 güce karşı e, bu bizim Müslümanlar e, zaten kaldı 120-130.000 kişi. 3'te 1 kaçtı. 3'te 1 şehit oldu. E, kaldı bu kadar. 960.000 nereye? 150-120-130.000 nereye? Hemen hemen onda bir yani. Yine indi. Nasıl kazanıyorlar? ha Nasıl kazanıyorlar? Tabi burada Allah'ın yardımı olmadan kimse kazanamaz bu, bu efendim Teyanzi ile Cübri ile alisem Nümaym ile Nuh Ahmad'ın e, Mesud e, radıyallahu anh dö dönüyoruz. Hadisleri birbirine bağlayarak ancak çözüyoruz. Bir, çünkü hadis bazı hadis kısa beyan ediyor. Çok çok kısa beyan eden de var. Mesela Ahmed bin Abi'l İmüs'ten çok kısa. Benden evvel diyor, benden sonra olacak altı şeyi say diyor. Bu hadiste mesela altı şeyi sayıyor. altısının beşi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen sonra olmuş. Anladın mı Hazreti Osman'ın şehitliğidir. Önce benim ölümüm diyor, benim ölümümden sonra işte e, Kudüsün fethi diyor. az Ömer döneminde oldu. Ondan sonra mesela diyor taun diyor, bütün herkesi koyun ve gibi saracak diyor. Anmaz taunu, işte Muazzebinin cebeller ve bu Bedem'in cerrahlar orada şehit oldu. Hep bunlar efendim salı lazemden. Yani 30 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene sayıyor. Ama en sonunda getiriyor. Bir de diyor Rumlarla savaş diyor. 80 sancağın altında gelecekler. Her bir sancakte 12.000 kişi bulunacak diyor. Kıyametten önce 6 şeyi say diyor. İlk 5'i ta Resulullah yakın dönemde. 40-50 sene içinde olan şey. Sonra bir fitne olacak diyor. Araplarda her eve girecek diyor. O da Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 sene sonra. Anladın mı? 25-26 sene sonra. Dolayısıyla o ilk 5 kıyametten önce olacaklar diye ilk beşte onu söylüyor. Diyor. Ama sonunda bir atlıyor buraya, dünyanın sonuna yakın Hazreti Mehdi döneminde olacak. Armaket onu söylüyor. Ahmet Danbel'in vesaire birçok kaynağı var o hadis-i şerifin. Onun için bazı hadis-i şerifler çok kısa beyan ediyor. Bazı hadis-i şerifler e efendim beyan ediyor. İşte tam üçte bir bozguna uğrayıp kaçınca, üçte bir de şehit olunca dokuzda bire ee, karşı Müslümanlar Hazreti Mehdi ve orduları kalınca feyenzilu yenzilü Cibril aleyhisselam fi yelfi minel Cebrail aleyhisselam iki bin melekle iniyor. Allah Allah Bedir'de üç bin melek bir, bir, birinci de burada üç bin melek yetmez mi? Rabbim size imdad bir melek de yeter gerçi Hayri dava. sonda e, efendim. Sarıklı beş bin melek. Sarıklı. Beş bin melek. Yani bu yardım Allah'tan geliyor. Bir melek ki hiç kim melek gelmese de Allah yardım eder. Ama Mevlamızın böyle işleri var. E, müminlerin kalplerini teyit düşün desteklemek için. Ama burada e, görüyor musun? Yani Bedir'de gelmeyen kadar, Bedir'de üç bin, beş bin, burada Hazreti Cibril aleyhisselam efendim 500 bin eee Allah Allah Bedir'dekilerden Bedir'de mukatil 3000 idi. Bunda ve fidel kehamen bunda 300 bin. Nereden 300 bin oluyor? Dur şimdi. Cibril aleyhisselam 200 bin melekle iniyor. Ve yekulu Cibril aşam buyuruyor. Ya mikail eghif ey mikail Allah-u Teala da buyuruyor. Eee Cibril Aleyhisselam 200 bin melekleniyor. Allah Teala buyuruyor: "Ey Cebrail, 200 bin melekleyin." Eee on sonra buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam 200 bin melekleleniyor. Ya Mikail, e yetiş kullarıma yardım et. Hazreti Mehdi ve ordulan. Fezilü Mikail fî mete elfimin el melek. Hazreti Mikail de 200 bin melek ordusuyla iniyor ve Yunzilullah nasra alel müminin. Allah yardımını müminlere yağdırıyor ve Yunzilü besa'el kâfirin. Ha, e, azabını gazabını da kafirlere yağdırıyor feyukdelun ve yüzemun 960 bin kişilik ordudan öldürülen öldürülüyor e, geri kalanlar e, geri kalanlar bozguna uğratılıyor Allah Allah bozguna uğratılıyor şimdi öyle bir büyük bir e, savaş bozguna vuranlar ne yapıyor bozguna uğrayanlar Kemileri e, de yaktılar sahile doğru inemezler bu taraftan Antakya tarafından bizim içeriye doğru efendim e, giriyorlar e, maalesef tabi bizim buralarda bir kargaşa oluyor ama Hazreti Mehdi yetişiyor yine buraları onlardan temizliyor e, bizim Müslüman milleti e, yine kurtarılıyor Allah'ın izniyle çünkü oradan zaten 300 bin kişilik ordu gitti bizden oraya yardıma onun için allah Teala tekrar Hazreti Mehdi'ye eee İstanbul'u ve havalisini, Türkiye'mizi e, muhafaza ettiriyor. Efendim, yeniden yıkılan mescitleri imar ettiriyor, inşa ettirecek. Bunların hepsini hadis-i şerifler beyan ediyor. Abdülhamir da anlatan rivayet edilen diğer bir hadis şerifte, e, bu da çok e, sahih-i müslümde geçiyor. Sahih-i fiten bahsinde, eşraat saat bahsinde, bab ikvali i rum, bab, hadisin müs müslimde bab açılmış, bab, rumların gelişi, ve fikestetil katil, fikret ettiği kader çok ölümler olması hakkında bu hadis-i şerifte bu efendim e, konuyu açıklıyor. İnne sa'at latequm hatta la uqseme mirasum Kıyamet kopmadan önce miraslar bölüşülmeyecek. Hiçbir ganimet alan da ganimet aldığına sevinemeyecek. O zaman gelecek ki Adam ölmüş dünyada malı kalmış miras bölüşülemiyor. Veya da bir harbe girdin, kazandın, ganimetler aldın, sevinemiyorsun. O gün gelecek diyor. Sonra eliyle sallallahu aleyhi ve sellem Şam tarafına bulunduğu oturduğu yerden Şam'a doğru o cete elini e, yönlendiriyor. Hadi yecmûn lehri İslam. Böyle büyük düşman ki İslam ehli için yığın yapacak. Vecm oğlum ehlül İslam. İslam alemi de onlar için yığın yapacak ama İslam alemi yığın yapacak nereden? İşte Yemen'den 40 bin, İstanbul'dan 300 bin falan. Kalet rum kunt er Abdullah yani sordum diyor. Ya Resulallah düşmandan Rumları mı kastediyorsun? Kale Evet Rumları kastediyor. İşte Batı, Avrupa Birliği vesaire şimdi. Ve İşte o savaş anında eee viddetun şedidetun. Çok şiddetli. Hadiseler vuku bulacak. Ondan sonra e tabii irtidatlar da olacak. İşte dem dediğim, hezimetler de olacak, kaçışlar da olacak. Fehişler otul Müslüman şurta tenlime. La tercih illa Müslümanlar şart koşacaklar. Ya ölüm ya efendim ya zafer. Kaçmak yok. Geç şart koşacak birbirlerine. Mutlaka galip önce. Feyyatköyün işte o armagedon kaç gün sürecek şimdi bu hadiste onu anlatıyorsun. birinde o birinde o. kaç gün sürecek bir dakika da bir yaptığı dakik bitmiyor yani savaşlar başlayacaklar hatta Hz. gece girecek araya gece olacak gece olunca fefehu galip onlar yerlerine çekilecek bunlar yerlerine çekilecek müslümanlar da işte demin dedik ası Irma'nın kenarındaki muattak denen daha doğru onlar o tarafa doğru çekiliyor kumus tarafına doğru Efendim kimse galip olamayacak. Tüm meşteratul Müslüman şurta sen Müslümanlar yine ölüm karar alacaklar ancak galip döneceğiz yoksa öleceğiz. Ferdi yine savaşacaklar. Hatta havla havla gayru galip. Onlar yerine dönecek gece geri girince birbirini göremeyince onlar yerine dönecek kimse galip olamayacak. Ondan sonra Müslümanlar ölüm için bir şartta. Alacaklar kalan Müslümanlar yani her gün tabi ölen ölüyor kalan kalıyor. Galip olmadan dönmeyeceğiz ya öleceğiz ya dönmeyeceğiz. Savaşacaklar akşam olacak onlar yerine bunlar yerine yani kimse galip değil. Dördüncü gün dördüncü gün Feyz Rabia dördüncü gün olduğu zaman ne edelim bakıyetül İslam Müslümanlardan ne kadar kaldıysa kalan Müslümanlar. Kafirlere saldıracak. Feyyiz alillah aleyhim Allah teala kafirlere e, bozgunu göndü. Musallat edecek. Feyuk yüktelüne makteleten. Öyle bir katledilecekler, gebertilecekler ki la yura Onun misli görülmemiş vlem yura var bir vaat. Misli görülmedi. Bir vaat misli görülmeyecek. Yani o zamana kadar görülmedi. Ondan sonra görülmeyecek yani. Hatta innet ta'ira la Bicenbatim, fma yuxlifum, hatta yixir meyita. Allah Allah. Bir kuş diyor, onların kenarlarından yanlarından harp olan işte Amikovasındaki o e, savaş alanından yanlarından kuş geçecek diyor efendim. O kuş bile yani o orayı yarıp da işte oradan üstten doğru geçip de onları arkasında bırakamayanından ölüp düşecek diyor. Yani. Canlı kuş geçemeyecek üstlerinden, kuş canlı canlı geçemeyecek, bitiremeyecek yani. Savaş alanını bitiremeden kuş ölüp düşecek yani. Efendim, Fethatü Benül <gülüyor> <gülüyor> bir babanın oğulları birbirini sayacak yani aynı babanın oğulları da, geç, işte aynı dedenin veya neyse aynı kardeş amca olup misal, yüz kişiler yani bir aile bu savaşa girmiş. Felacidunu bakayım bunu, İlla yüz kişiden kim kaldı bakacaklar? Bir kişi bırakacak? Ben kaldım. Bizim sülaleden bir kişi daha kalmadı. E kalmayınca F -F yufra. kim ganimete sevinebilir? Yani ganimete sevine yok. Zaten ganimet diye bir şey kalmadı ki. Bana tereddüt eder. Ben kaldım bir tek zaten. Kimse kalmadı ki efendim ona az düştü de bana çok düştü diye sevinsin. E, Evvel miras yukarı. Hangi miras taksim edilecek? Kimden kim? kim babasından kaldıysa hepsi ona kaldı yani. Taksim edilmek için iki kişi, üç kişi lazım. Bir kişi kaldı. Feribey ne var amk? işte tam o sırada bu zaman şimdi buradan şeyi de konuşalım. Ordu ve siyul Müslüman fiyardı Rum. Bunlar hezimete uğrayınca bu küfar ordusu gebertilen gebertildi. Kalan bozguna uğradı. Fakat tabii ki bizim Antakya'dan doğru içeriden gidiyorlar. Hatta amura amuraya gelecekler. Efendim e, yani şu anda Türkiye'nin e, eski e, Rum isimlerinden Mamura. Oraya gelecekler falan. Sonra e, orada da diyecekler biz size cizye verelim ne olur bizi öldürmeyin falan. E, Müslümanlarla anlaşmak isteyecekler. E, eman alacaklar. Müslümanlar onları da madem pozguna uğramışlar bu vaziyette bir daha savaş etti onları e, gebertmeyelim diyecekler. Ve e, Rumlar e, cizye verme noktasında e, yani vergi, İslam devletine, Hazreti Mehdi'ye e, yani cizye vergi ödeme senelik, vergi ödeme şeyinde istimad edecekler. O zaman da vergi kabul ediliyor. Çünkü İsa Aleyhisselam geldi mi cizye kabul edilmiyor. Ya İslam ya kelle. sahip Bukhari hadisi veya zahul cizyeti. İsa aleyhisselam nazil olduğu zaman yaktülü hınzir bütün domuz, domuz ne kadar varsa dünyada domuz bırakmayacak. Bütün domuzları katledecek. Ondan sonra ve eksilü salib ne kadar haç varsa bütün haçları kıracak. Dünyada hiç haç kalmayacak. Çünkü Allah'a şirk koşuluyor onun sebebiyle yani o onun bahanesiyle haşa tabii onun sebep olmadı da. Yani onu istismar ederek açıyor, onu tutar mı? Önce fe eksilü salib ve yaktülü hınzir ve vahül cizyete hınzırları katledecek, salipleri kaçları kestedecek, kıracak, geçirecek ve cizyeyi kaldıracak. Ama Hz. Mehdi zamanında cizye devam ediyor. Çünkü İslam'da şu anda kafirlerle savaş edeceğin zaman İslam'ı arz eder. İslam'ı kabul ederse savaş düşer, savaşamaz. Müslüman oldu atan Ama İslam'ı kabul etmezse iki şık sunarsın. Ya İslam devletine vergi öde çünkü kafir devletleri güçlenip de Müslümanları bozguna uğratmıyor. Bak şu anda o oluyor. Amerika'sı Avrupa'sı güçlendiği için bütün Müslüman 52 ülke perişan halde Müslümanın kanı, canı, malı, namusu, ırzı paymal oldu. Yemen'inden, Filistin'inden, Somalis'inden, Keşmir'inden bütün dünyada Müslüman kanı akıyor ya. Neden? E kafir hakim olduğu zaman öyle yapar. Onun için cizye verirse maddi olarak güçsüzleşir. O zaman da yine savaş edilmiyor. Müslüman olmayabilir. Zorla adam Müslüman edilmez. E, vergi vereceksin. İyi güçlü vergi yani. Kelle başı vergi veriyor. iyi vergi. O vergiyi verirse yine savaş edilmez. Ama vergi de vermiyorum derse savaş edeceğim seninle demek olur. O zaman savaş eder. Hazreti Mehdi'nin zamanında da bu hüküm caridir. Ondan dolayı Mehdi Aleyh Rıdvan e, ve ordusu e, Armekedon'dan bozguna uğrayan e, kişilere Efendim, Onların peşine düşüp yakaladığı zaman, eteba, 960 bin kişi korudu, bunun hepsi ölmedi ya, onlar da diyecekler ki biz bir istimade birleşelim e, ve Rumlar olarak yani genel manada, çünkü onlar da geri geldikleri yerlerin temsil ediyorlar, e, vergi verelim diyecekler. Bunlar da kabul edecekler ondan sonra. Fakat orada bir plan kuracaklar. O planlan bir aldatmaca yapacaklar diyecekler ki e, bu sahih hadiste yine geçiyor febeyne maamke diyalik onlar işte cizye anlaşması yapıp işi yine tatlıya bağlamışken ise miu bir bezin uyk öyle bir kötü haber alacaklar ki Müslümanlar bu şeyden daha büyük yani Armekötondan daha büyük niye fece amuz sarıq arayıp bir haber gelecek artık yavruların bu işte biliyorsun ee, şeyleri çoktur yani. Uydurma ve asparagas dünyaya yayın yapma. Bir haber çıkaracaklar. Müslümanların karıları, kızları, çolu çocukları muvattak dağın üzerinde bıraktılar ya orada hutada falan. Ee, onları, Deccal çıktı. Deccal onların çoluğunu, çocuğunu ele geçirdi. İşgale, onları e, efendim ele aldı. Öyle bir korkacaklar üzülecekler ki karısı kızı yani Deccal ne demek? E Deccal'da en sahi hadis mütevâtira Deccal hepsi biliyor. Fe'r fulun mafi edeyim. Ellerinde ne kadar yani işte cizye mi ne var ne yok bırakacaklar atacaklar. Ve'k bilun yönelecekler çocuk çoluklarının yanına doğru. Fe'a'sune 10 defar istali ama diyecekler ki önce Yahu diyecekler panik yapmayalım 10 tane atlı gözcü gönderelim. Bak at yani dikkat edin, bütün fiten hadislerinde füze geçmiyor, siha geçmiyor, iha geçmiyor, hiçbir hadiste araba geçmiyor, teknolojik bir ürün geçmiyor, atlı. Bak bu sahih Müslüm hadisi. Ben, ben nereden ben, ne anlıyorum, kafadan çıkartmıyorum. 10 tane atlıyı gözü gönderecekler ondan sonra. Fakat vel haberu batılûn. Haber batıldır. Yani deccal çıkmamış. Çünkü ben ne dedim demin? hadis şeriflere, sana göre. Yedi sene sonra deccal çıkacak. Daha o arada yedi sene var. Hazreti Mehdi'nin tam dünyayı ele geçirdiği, Müslüman etti İşte İstanbul'da binlerce cami imar ettiği, Roma'yı fethettiği, Roma'da binlerce cami, Venedik, bütün oraları İslamlaştırdığı, yedi sene oralarda kalacak Avrupa'da. O dönem var, o yedi sene var. O yedi sene şeyden evvel. Yani Armagedon'dan hemen sonraki yedi sene İsa Aleyhisselam'ın deccal'ın çıkmasından ve İsa Aleyhisselam'ın inmesinden önceki yedi sene. İyi anlayalım. İsa Aleyhisselam indikten sonra da var bir yedi sene daha. Ayrı bir şey. Şimdi Armagedon'dan sonra yedi sene Avrupa fetihleri ve bütün oralarda mescit ve cami inşası ve dünyada kafir kalmayacak şekilde İslamlaşma, Müslüman olma harekatı. Bu durum bu. Onun için haber batıl onlar onları oyalamak için işte Armageddon'dan kaçanlar bizim sınırlarımızdan geçenler e, o kandırmak için böyle bir haber yayı garası çıkaracaklar fakat Müslümanlar uyanık olacaklar diyecekler ki baştan baştan bir panik olacaklar ellerinde avuçlar böyle bırakacaklar her şeyi ne yapacağız şimdi diyecekler sonra diyecekler on tane atlıyı siz gö gidin gözcü. Nereye gidecekler? Eziryetlerini bıraktıkları yer, işte ne detsene muaddak denen yer. İşte Hulta, Şam Hulta, Humus, Asin'in kenarındaki tepe. Oralara gidecekler. Cüriyetleri, karıları, kızları, çocukları orada. Ondan sonra Vel kadaru batulun. Haber batıldır. Yani o haber boş çıkacak. Çünkü o 10 at, e, e, tane atlı gönderecekler. Bak dikkat et, dikkat et. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih Müslim hadisi. Resulullah buyurdu ki: bunu kim hikaye edebilir ya? Maripli ulemasına göre Müslüm Bukhari'den de daha sahih üstün. Yani Bukhari Müslüm arasında tefrika yapılmaz. hain deniyor. iki sahih. Kur'an'dan sonra en sahih Bukhari Müslüm. Bukhari Müslüm'e itiraz ettikten sonra ha Kur'an'a ettin, ha Bukhari Müslüm'e ettin. Neden? O da vahiy, o da vahiy. Çünkü Bukhari Müslüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ulaştı. Bütün ümmet ittifak etmiş, ulema ittifak etmiş ki orada zayıf bir rivayet yok. Zayıf bile yok. Bırak uydurmayı haşa. Zayıf bile yok. İttifak etmiş bütün ümmet. O kadar garanti ravilerden, sikar ravilerden gelmiş. Ne buyuruyor? ''İnniyle ârifü esmahum. Ben onların isimlerini biliyorum. O on... Allah Allah. İşte bilir mi? E bildirilirse bilir. E bildirildi diyor. Bak daha bizden ne kadar sonra olacak. Sen de diyorsun ki beni tanır mı acaba? Onu da söyledik hadisesi. bana gösterildi bütün ümmetim diye babaların isimleriyle kendisine arzu edildi. Ondan onun adısını da okudum sen. Ben onların atlarını biliyorum. Resma abayım. Babalarının atlarını da biliyorum. Falan oğlu filan. O on atlıyı söylüyor. Ve elvane huyuliyim. Atlarının renklerini de biliyorum. Çünkü o kadar mühim ki o atlı var. Feccah çıktı mı çıkmadı mı? Haber sahibi batıl mı? Onu tespit edecekler. Ondan sonra dönecekler. Efendim nereye gelecekler? E, Müslümanlar o kadar e, cizli alacaklar, şu alacaklar, Düzen kuruyor. Avrupa'yı Müslüman edecekler. Kaçanların peşini takip ettiler. Bizim Türkiye'den geçtiler. E şimdi oradan o haberi bekliyorlar bütün İslam ordusu. Yani kalan İslam ordusu diyelim bütün hepsi tabii de mi kalan. Onun için o on atlının yapacağı görev çok önemli görev. Atlarının rengini de biliyorum diyor. Hım kayrufe varis ala zahr'il ardı O gün dünya üzerinde bulunan atlıların en hayırlılarından demiyor. En hayırlısı diyor. Dünya üzerinde ne kadar Müslüman kaldıysa, onlar ata biniyorsa, Müslümanlardan, yeryüzü kafir de zaten hayırlı olmaz, onu konuşmuyoruz. Yeryüzünde bulunan atlıların en hayırlısı kimdir? O on atlıdır. On atlı. Bu çok önemli on atlı meselesi. Atlarının rengini biliyorum diyor, isimlerini biliyorum, babaların isimlerini biliyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bu sohbetleri itinemez ne manası var? İşte bunları niye konuşuyorsunuz? Bak ne diyor? Bak. فَمَنْ كَانَ ف۪ي Eshabına diyor, sizin içinizden o gün onların arasında kim bulunur? Esabeyken bulunacak mı? tabiin bulunacak mı? Tebeyten bulunacak, bulunacak mı? Biz bile bulunamayacağız anlaşılan şu anda bilmiyorum tabii 150 sene 200 sene 150 sene yaşar biz o da zahiren görünmüyor. Sebepler aleminde görünmüyoruz değil mi? Beni dinleyenler belki 10 yaşında genç var, onun bile yetişeceği durumu gözükmüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İçinizden her kim o gün o ordunun arasında bulunursa ve o kaçan, Armagedon'dan kaçan gavurları yakalarsa ve onlardan cizye almak üzereyse veya aldıysa fela yulkienne şey'en mimma ma'ahu sakın yanındaki silahtan, eşyadan veya aldığı paradan neyse işte hiçbirini bırakıp da Deccal çıktı diye gitmesin. Çünkü geri kalan e, günlerinizde e çünkü geri kalan günler var daha yedi sene sonra deccal çıkacak bu arada bütün Avrupa Müslümanlaştırılacak ondan sonra deccal çıkacak İsa Aleyhisselam inecek e dolayısıyla bu sizin içinizden yaşayanlara diyor geri kalan ömründe cihadında kuvvet olur diyor o o gün aldıkları onun için sakın elinden atıp panikleyip elinden atmasın bak daha bugün bu hadis Kime ulaşacak? İşte Işit gibi, şu gibi, bu gibi zındıkların kullanmasıyla bu kadar gencin istismarı canının malının heder olmasına değil de bu bu alametleri bildiği zaman bir Müslüman genci, bir, bir e, benim çocuğum, onun çocuğu, onun çocuğu, senin, onun, Müslümanların ne olacak? Bu hadisler intikal ediyor birbirine, sohbetler naklediliyor. O zaman ne oluyor? Ha Böyle bir durumda karşılaşıyor. Aa, Resulullah ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç e, paniğe kapılmasın, elindeki bir şey bırakmasın. Atlıların haberi gelecek ama haber batıldır. Daha şimdiden söylüyor. on atlı gönderecek. Haber batıldır. Deccal çıkmamış da. Deccal çıkmayacak. Ondan sonra atlılar gidecekler. Bakacaklar haber batıldı. Müslümanların zürriyetleri yerinde rahat. Deccal meccal yok. O zaman e, Rumlar e, yani Avrupa, Batı, işte Amerika var mı o zaman? Avustralya var mı? Kaldı mı? Orada insan yaşıyor mu yani? Onları bilmiyorum. Ama bütün Araplara üzerine süsleyecekler. o boşlukta şimdi bunlar on atlıyı gönderdi oradan haber Allah'ın hikmeti Hz. Mehdi'ye ilham gelmiyor mu Hz. Mehdi'ye birden bildirilmiyor mu ki e, deccal çıkmadı bu haber batıl devam et fetihlere Cık, kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirilmiyor muydu vahiy gelmiyor e geliyor Hendek'te niye 25 gün durdu Dedir de niye ya Rabbi bu, bu şeyi de helak edersen bir avuç Müslümanı daha yeryüzüne sana ibadeden kalmayacak demek zorun durumunda kaldı. O kadar panik yaptı. Şu Allahu Teala hemen yüzde yüz siz bu işi kazandınız bitti. Baştan bilinmedi. imtihan var. Ashabına imtihan var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda uçamadı mı şeyden Mekke'den Medine? Miraç'ta göklere, yedi kaç göklere gitti de bir anda gitti geldi de efendim Mekke'den Medine'ye niye 15 günde gidiyor? Niye 3 gün mağarada saklanıyor? Niye ayakları yara oluyor, kan içinde kalıyor? Yani şimdi bu mantık değil. Bu mantık değil. İmtihan diye bir şey var. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduysa Hz. Metine olmaz yani imtihanlar var tabii ki. E, onlar o attıları gönderip haber gelene kadar bir beklenti içinde kalacaklar. O beklenti içinde de Rumlar ne kadar Rum topraklarında yani Avrupa'da şurada burada Arap erkek, Arap kadın, işte Müslümanın çocuğu, Arap'ın oğlu ne kadar varsa hepsini öldürecekler. Yani artık nüfus zaten az. Ekseriyeti de Kudüs'teydi demiştik. Ama ne kadar kaldıysa yani şu anda bile Fransa'da 6-7 milyon Arap var. Sırf Fransa'da. Mağrib, Morok, e, Avrupa'da da dolu var, Amerika'da da dolu var Ama artık o zaman ne kadar kalır Mesele değil Yani Batı e, Hristiyan toprak, Rum toprakları Yani onların memleketleri ne kadar Erkeği, kadını, Arap'ın Çocuğu varsa Müslümanın hepsini öldürecekler Bu haber Müslümanlara ulaşınca lillah Allah için gazap edecekler Ve dönecekler e, Ne kadar el silahtan varsa katledecekler Ne oldu? Cizye, cizye batıl oldu çünkü onlar cizye ile anlaşmışlar fakat onlar böyle bir haber çıkarttılar Müslümanlar da bir beklenti içinde bir duraklama yaşadılar o arada da e, Müslümanların e, bütün kendi memleketlerinde olan Müslümanları öldürünce artık cizyemizce kalmadı onun için müslümanlar toplanacaklar, dönecekler. Elisi silah tutan ne kadar kavur varsa Avrupa'da şurayı katledecekler. Efendim zürriyetlerini esir edecekler ve me'unel bütün malları cem edecekler, bütün hazineleri toplayacak, bütün gavurların malları. Ve la Hangi kaleye gelseler demek ki o döneme göre kale sistemleri eskiden Osmanlı zamanında hep kalelerdi tabii. Avrupa'da kaleler içinde. Yani bu kale işi çok geçiyor hadis-i şeriflerde, rivatlerde. Hangi şehre inseler veya hangi kalenin ağzına varsalar, fevka selasiyyâ, hatta ufutuam, 3 gün beklemeden edecekler Hiçbir kuvvet onlara dayanamayacak. 3 gün geçmeden edecekler ondan sonra Roma'ya varacaklar. Ee, orada da yani artık Vatikan'ın, Roma'nın, orada da e, kalelerin, e, Cuma gecesi varacaklar. İşte efendim tahmitlerle, tekbirlerle te sabaha kadar elhamdülillah subhanallah, la ilahe illallah Allah-u Ekber böyle İslam ordusu tekbirlerle hiç ne uyuyan var ne oturan var Allah tam imsak vaktine kadar bekleyecekler. İmsak olur olmaz hepsi bir kereden Allah-u Ekber tekbir getirince bütün burçlar, kaleler düşecek. O zaman efendim Vatikan'ı da Roması da hepsi de anlayacak biz Araplarla savaşıyoruz zannediyorduk şu anda meğer Rabbimizle savaştığımızı anladık çünkü manevi işler oluyor maddi sebepler ortadan kalktı ne şehrimiz kaldı ne surumuz kaldı ne şeyimiz kaldı diyecekler ve böylece efendim Müslümanlar bütün Roma'nın hazinelerini Vatikan'ın hazine çok hazine çıkacak oradan bütün dünyada fakir kalmayacak bir kişi bile zekat sadaka kabul eden kalmayacak. O kadar zenginlik olacak. Onların hepsini ganimet olarak e, bölüşecekler. Allahu Teala Hazreti Mehdi'nin o Roma'yı fetheden ordusundan, e, efendim, e, Avrupa'yı fetheden e, ordusundan ölümü kaldıracak. Bir kişi ölmüyor. Yedi sene geçecek bir kişi ölmüyor. İsa Aleyhisselam inecek bir kişi ölmüyor ölümü kaldıracak hastalığı kaldıracak illeti kaldıracak belayı kaldıracak ne zamana kadar öyle sonsuza kadar değil Hz. de ölecek koş. Sonsuza kadar, hatta en zili alim İsa Meryem Aleyhisselam feukatül meut deccal. Ne zaman ki deccal çıkacak. 40 gün bütün dünyayı savuracak, kavuracak. Mekke Medine'yi her yeri çiğneyecek. Bütün milleti yeniden kavur edecek. Dünyada öyle bir fitne yok. Ondan sonra beyaz minare yaşamda İsa Aleyhisselam ikinci kat semadan inecek. O İsa Aleyhisselam Emevi camisinde namaz sabah namazına kıldıktan sonra ikindi namazına Kudüs'e gelecek. Hazreti Mehdi ile beraber işte onun arkasında da namaz kılacak. Ondan sonra çıkacak Filistin'de Lüt kapısı var. Babil Lüt. Lüt kapısı. Ha şu anda var yani hala. O Lüt kapısına kadar Deccal gelecek. İşte Deccal'a mızrağını gösterecek. Deccal mızrağını güye. Deccal ki ne büyük alamet. O 19 sohbet var. Onları dinleyin. Deccal kimiş anlarsın. Ne biçim bir güç yani. Ee, mızrağı gösterecek. Tuz suda eridiği gibi Deccal böyle erimeye başlayacak. İsa sen yetişecek. Dur diyecek. sen. Benim senden ilgili bir Allah'a sözüm var. Allah'ın da bana bir vaadi var. Diyecek. Mızrağını onun efendim, kalbine neyse basacak. Yani sen erime ki sen daha erimeden yok olmadan ben seni gebertmem lazım, katletmem lazım. Bu bana nasip olacağı, bana vaat edilmiş buyuracak. Ona mızrağını gösterecek. Sonra mızrağı çıkaracak. mızrağında da gösterecek. İşte ilah dediğiniz, taptığınız harikulade işler gösteren e, milleti kendine taptıran işte budur. Bu pisliktir diyecek. Mızrağını gösterecek. İşte e, Roma'nın fethi Armagedon'dan sonraya kalan Hazreti Mehdi ve askerlerinden Allah ölümü kaldıracak, hastalığı kaldıracak, belayı kaldıracak. Ne zamana kadar? İsa gelene kadar. İsa ne zaman gelecek? Ne dedik? Armageddon'da 7 sene sonra o 7 sene zarfında bütün dünya Müslümanlaşıyor tekrar. ortak tekrar kafir kalmıyor yani ki çoğu da gebertiliyor. Kalan da Müslüman oluyor. O 7 seneden sonra Dettal çıkıyor. İsmah'ın da çıkacak. 70 bin Yahudi ile beraber üzerlerinde tayalis, taylasanlar var. Taylasan şal atıyorsun ya şeyin üstüne, üstüne. Onlar da sarık yok da kafalarına böyle şal atmışlar. 70 bin Yahudi hepsinin kafasında şal var. O 70 bin Yahudi ile beraber İspandan çıkacak. Şu anda nerede? Onu dinleyin işte. Şu anda Deccal yaşıyor ve dünyada bir adada sahih müslüm hadisinde geçiyor. Temim idari Deccalı da gördü. Geldi Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlat hesabıma. Ben anlatıyordum. Sen gördün de anlat dedi. Ve bu çok önemli bir rivayettir. Sahih müslüm hadisidir. İtikadımızı iktiz eder. Çünkü bu gibi hadislerde e, haberi vahid de olsa e, inanmamız icap eder. Çünkü sahih hadis olduğu için haberi vahid de olsa. Bunda tevatür aranmaz. Yani bu hadis mütevatir mi aranmaz. Çünkü cesase hadisidir. Bu sahih Müslim'de geçer. Deccal'ın bir adada sağ oldu ve neler konuştular. O bizim bir sohbette. Bu dokuz sohbetten beri de. o sohbetleri çok iyi dinlemeniz lazım bu meseleleri anlamanız için. O hadis sahittir. Çünkü sahih Müslim'dedir. Dolayısıyla buna muhalif tezat teşkiline hiçbir rivadette yoktur. İtikadımız onun üzerine inikat etmiştir. Öyle inanmak zorundayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu, temim iddari konuşturduğu ve dinlediği, tasdik ettiği sahittir. Ee, o noktada Deccal'ın çıkışı İran İspan'dan olacak. Şimdi bağlıdır orada zincirlerle. Oradan bağları çözülünce ama çıkış noktası İran İspan'da 70 bin taylasanlı Yahudinin arasında çıkacak. Ve bütün dünyayı kasıp kavuracak. Ama onun ne işleri olacak? Allah ona öyle bir istidraç olsun diye harikulade şeyler verecek. Millette onu gören işte onu gören azabından belasından korunmak isteyen ne buyuruyor? Kehf suresinin başını okusun. Kehf suresinin başından 10 ayet. Elhamdülillah. En zelalâ abdülillah. 10 ayet ezberleyin. Neden? Birden deccal, deccal çıktı. Bastı işgal etti İslam'ı her yeri. Ne yapacaksın? Kur'an'ı bulayım da, kef suresini açayım da, neresiydi de. Baştan 10 ayet ezberle kardeşim. Çoluk çocuğuna ezberlet. Herkese vasiyet yap. Say hadis. Çünkü kef suresinin başından 10 ayeti okuduğun zaman deccal bütün dünyayı esip kavurup, kıtaları çiğneyip geçip, Hiçbir dünya gücü ona karşı duramayacak. Ama Kehf suresinin başından 10 ayet yokken pss, pss, Deccal ona hiç hüküm süremeyecek. Hiçbir şey işletemeyecek. İşte o Deccal çıkana kadar İspahan'dan O aradaki 7 sene 7 sene Bazı rivatlerde 7 ay var ama e, Kuvvetli rivatler 7 sene diyor. Onun için onu te, o görüş tercih edilmiştir. 7 sene Bir tane Hazreti Mehdi'nin ordusunda Bir tane ölen de olmayacak. Hasta da olmayacak. Hiçbir derde düşen olmayacak cennet gibi. Bütün dünya huzur üzere mal, mük, ganimet, her taraf nimet, diz boyun nimet, öyle bolluk. Kurt kurt kuzuyla gibi dolaşacak ya. Kurt kuzuyla dolaşacak. Efendim, ne büyük mahsuller. Dünya bütün bereketlerini saçacak. O çok mübarek bir dönem ama o kadar fitneden, o kadar imtihandan, o kadar bozguna uğrama tehlikesi, mürtet olma, dinden tehlikesi, geç iman edip kafir olma tehlikesi. Yani o kadar da tehlike. Bilmiyorum hani demiş ne şey, şeytanı görüne o çiçek. Allah bilir şimdi biz tamam sahabe abin döneminde olamadık çok üzgünüz. Hazreti Mehdi döneminde de olamayacağımız anlaşılıyor. Ona da üzgünüz ama Allah cümlemize iman selameti versin. Yani e, selamet derken arest e, bu imanımızı kurtarabilirsek ne mutlu bize. Fitneler çok. Fitnelerden Allah'a sığınırız. Ama bu sohbeti dinleyip dinletirseniz neşrederseniz, tebliğ ederseniz bütün Müslümanlara link atarsanız bizim kanalımızda üye yapıp işte bak dinleyin dinletin bu sohbetleri yayın Müslümanların çoluğuna çocuğuna gençlere duyurun yani derseniz ben de anlattığım için siz de dinlediğiniz için tebliğ ettiğiniz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini duyurun ey benim ümmetim benim ayetlerimi hadislerimi okuduğum ayetleri hadisleri ayet Allah'ın hadis de Allah'ın vahidir çünkü benden duyduğunuz bu ayetleri hadisleri duyurun benim ümmetim emrine uyduğunuz için benim de sizin de zürriyetinizden Allahu Teala Deccal'a küfreden, Deccal'ı inkar eden, ona Keh Suresinin başındaki 10 ad-i kerimeyi okuyabilen ve Hazreti Mehdi'ye asker olarak özellikle İstanbul'umuzdan efendim çıkacak 300 bin kişi arasında ve oraya gittikten sonra da bozguna uğramayan, kaçmayan, sebat eden, ya en büyük şehitlerden sayılarak şehit olan veya fetih nasip olan ordulara, cüriyetlerimizden neferler halka eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehhim'den azade eylesin. Bu hadis şerifin tümü anlattıklarımın uzun rivat'in. Tabii çok kaynaklar söyledim. Bu Davud dedim, Müslim dedim, İbn Mace dedim, vesaire. Nuhaym İbn -i Hammad -i Fiten dedim hepsini dedim. Ama uzun olarak bunların bütün hepsini İmam Suyuti büyük hadis hafızı, el Cami Kebir isimle eserinde irat etmiştir ve o büyük muhaddis de Uydurma rivayetler hakkında el mesnua fila hadisil mevzua diye kitap yazan adam ve cami ülke birin Cam -ül hadisin başında da ben asla uydurma bir rivayete kitabımda yer vermeyeceğim diye şart koşmuştur ve o şartını da e, riayet etmiş, iltizam etmiştir. Dolayısıyla bütün bu anlatılanlar sahih kaynaklarda zikredilmiştir. Rabbim Tebareke ve Teala Ramazan-ı Şerife Bizleri sıhhatle, afiyetle, ibadetle, kuvvetle, taatle kavuşmayı nasip eylesin. Ve bu sohbeti dinleyip dinleten, neşteden, tebliğ eden, hakkın sesini duyuran, batılın sesini söndüren, bahtiyar kullarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.